Yeah. İzlediğiniz Eylül Cuma Yıl 2016 Ay 9 Gün 246 Hızır 120 1437 Hicri Zilkade 30 1432 Rumi Ağustos 20 Fırtına Günün malumatı Eylül ayı. Eylül sonbahar mevsiminin ilk ayıdır Eylül adı Süryanice'den alınmıştır Bu ay gençlerimizin açık havadan yararlanmaları için son fırsattır ancak artık kışa yaklaşılmış olduğu için serin günlerde denize girmemek gerekir. Girildiği takdirde çabuk çıkılmalı ve üşümemek için ciddi önlemler alınmalıdır. 71 yıl önce bugün 2 Eylül 1945'te günün tarihi okuyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya Amerikan kuvvetlerine teslim olmuştu. Eylül ayında ahır ve kümesler dünden devam. Koyunlar yaylalardan indirilir, inekler yeşillik, ineklere yeşillik, atlara yulaf ve kuru ot verilir. Devamı haftaya. Büyük saatle Marif Takvimi Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın son açık gazetesi. İmam adı Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet haftanın son açık gazetesi normal şartlarımızda devam edecek. Bu Back in the USSR adlı parçayla çok tanınmış parçalarından bir tanesi de Beatles grubunun onunla açılışımızı yaptık. Neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından öğrenmeye çalışalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Fotoğraf, Dünya Haritası Kırım Denizi Kıyısı, Yalta, Şubat 1945. İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri toplanmışlardır. Churchill, Roosevelt ve Stalin gizli anlaşmalar imzalıyorlar. Büyük güçler birçok ülkenin kaderini belirliyorlar. Bu ülkelerin bunun anlamaları için iki yıl en az geçecektir. Böylesine muazzam bir tarihsel sıçrama, dışarıdan ve yukarıdan belirlenen bir isim değişikliğine indirgenebilirmiş gibi... Bazıları kapitalist kalmaya devam edecekler, diğerleri ise komünist olacaklar. Üç kişi dünyanın yeni haritasını çizer. Birleşmiş Milletleri kurar ve mutlak gücün garantisi olan veto hakkını kendilerine tanır. Richard Sarno ve Robert Hopkins'in objektifleri, Churchill'in telaşsız tebessümünü, Roosevelt'in ölümün çoktan yerleştiği suratını, ve Stalin'in kurnaz gözlerini kayıt altına alır. Stalin henüz Joe amcadır o sıralarda ama kısa bir süre sonra gösterime girecek olan Soğuk Savaş adlı filmde bir alçağı oynayacaktır. AYNALAR Eduardo Galeano çeviren Süleyman Doğru Sal yayınca tarihte bugüne bakalım 1633'te Büyük İstanbul yangını başlamış, Cibali'de başlayan yangında 20.000'den fazla binakül olurken Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te biri yanmış İstanbul'un o tarihte 1633. 1872'de bugün Lahey Kongresi başlamış, kongrede Mihail Bakunin ve anarşistlerin önde gelen ismi Mihail Bakunin ve Karl Marx arasında şiddetli tartışmalar yaşanacaktır. Bin, e, 2011'de de Türkiye Büyük e, Birleşmiş Milletleri Mavi Marmara e, raporun açıklaması üzerine İsrail'e karşı beş maddelik yaptırım kararı almıştı. 2011'de bugün, Şimdi tamamen tersine dönmüş vaziyette anlaşma imzalandı. Bir de müsaadenizle Selahattin'in ricasıyla bir ekleme yapıyorum. Yaklaşık üç yıl önce bugün Facebook üzerinden Selahattin'le arkadaş olmuş Onu hatırlattı. Bu da demek oluyor ki Selahattin de üçüncü senesini açık gazeteye Evet içerisinde doldurmuş oluyor. Ona da buradan karşılıklı olarak bir günaydınlaşıyoruz şu anda. Kafa sallayarak onu da belirtim. Günaydın Selahattin. Nice yıllara. Evet. E, şimdi bir yıl dönümü daha var aslında. Belki de ondan başlamak doğru olabilir. E, Aylan Kürdi'nin bulunmasının yıl dönümüydü. Bir sene oldu. 3 yaşındaki Suriyeli Alan Kurdi, Aylan Kürdi bedeni Bodrum sahilinde bulundu. İkonik bir fotoğraf oldu mülteci krizinin. Ve insanlık krizinin dünyada bulunan sembolü haline gelmişti. Hatta inanılmaz bir heykel gibi bir şey de yapılmıştı. plajda yatan cesedinin altına da kumdan bir şey yazı yazılmıştı. İnsanlık buraya sürüklendi. Utan, utan, utan diye... Başta sanki dü dünya mültecilere yardım etmek için elinden geleni yapacakmış gibi davrandı ama bu atmosfer bir ay bile sürmedi. BBC muhabiri Fergal Keen babasıyla da konuşmuş Abdullah Kurdi ile aylan ve ailesinin diğer fertlerin hayatını kaybettiği günün ardından şöyle demiş. Başka, başta sanki tüm dünya, bütün dünya mültecilere yardım etmek için elinden geleni yapacakmış gibi davrandı ama bu atmosfer bir ay bile sürmedi. Hatta durum daha da kötüye gitti. Suriye'deki savaş şiddetlendi ve daha fazla insan ülkeyi terk etti diyor. Abdullah Kürdi ya da Kurdi 2 Eylül 2015'teki bu trajedin ardından hayatını kaybeden ailesinin tüm fertlerini alıp ...memleketi Kobani'ye dönmüş... ...ve cenazeleri defnetmişti. Birleşmiş Milletler... ...Mülteciler Yüksek Komiserliği... ...verileri... ...her ne kadar Brüksel ve Ankara... ...arasındaki anlaşma sayesinde... ...Türkiye-Yunanistan trafiğinin... ...durma noktasına geldiğini söylese de... ...Kuzey Afrika'dan İtalya'ya girme çabalarında... ...hiçbir değişim olmadığı... ...belirtiliyor. Ayrıca... Avrupa'ya ulaşanların sayısında 2016'da ciddi bir düşüş yaşandığı belirtiliyor BBC Türkçe'nin haberinde. Ama Akdeniz'de hayatını kaybedenlerin sayısındaki düşüş çok daha sınırlı oldu. Daha iki gün önce belki de tarihte görülmüş en büyük kurtarma operasyonu bir günde görülmüş gerçekleşmiş sayılabilir İtalyan Sahil Güvenliği. 6500 civarında insanı sulardan, çalkantılı sulardan çıkarmıştı. Son derece dramatik fotoğrafların eşliğinde gördük onu da. Yani tehlikeli, son derece feci diyebileceğimiz yolculuk sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bu yıl da binlerle ifade ediliyor. İşte Balkan ülkelerinin sınırlarını kapatıp dikenli tel çekme kararı. Duvar, duvar, duvar. Binlerce mülteci aylardır ülkeler arasında sıkışmış vaziyette bekleyişlerine devam ediyor. Manzara budur yani ve üstelik de hayvanlar da artık bitkiler ve hayvanlar da polenler bile gidemiyor. Göç yolları tıkanmış vaziyette bu dikenli teller ve duvarlar yüzünden canlılar alemi de böyle. Peki Mart ayındaki Avrupa Birliği-Türkiye antlaşmasından bu yana, anlaşmasından bu yana Yunan adalarında bekleyişlerine devam eden mültecilerin geleceklerinin nasıl şekilleneceği konusunda bir bilgi var mı? Hiçbir fikri yok kimsenin. Alan alan Aylan Kürdinin acısı bir. Ay bile sürmedi deniyor. Birleşmiş Milletler bu arada Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu daha doğrusu. UNICEF'in icra, UNICEF icra Direktörü Antony Lake Suriye'nin Halep kentinin doğusunda 100 binden fazla çocuğun Temmuz'dan beri mahsur kaldığını belirtiyormuş. Yaptığı son açıklamasında. İnsanlı yardımın ulaştırılması için Çatışmalara ara verilmesi çağrısı yapmış. 100 binden fazla çocuk mahsur Kalmış durumda. Yani bu sadece göç yollarında değil de oradan Suriye'nin içerisinde de mahsur kalan ve en temel ihtiyaçtan ulaşamayan insanların, çocukların olduğu manasına geliyor. UNICEF'in çocuklara acil gıda, ilaç ve aşı ulaştırmak için hazır olduğunu da belirtmişler. Aynı zamanda yeter ki çatışmalar dursun diyorlar. Evet yani Halep'teki durumu da biliyoruz. Kedim annesi bile bulamayan yaprak yiyen yani insanlar var. Halep üzerine de yeni bir kitap çıkmış bir tarihçi Metin Münir yazıyordu yeryüzün en önemli ticaret merkezlerinden biri şimdi geceleri hiç uydudan görülemiyormuş sıfır elektrik sıfır ışık ee, ve artık ticaret bir yana yaşam bile yok gibi bir şey bu arada Suriye'de sivil konvoya bir bombardıman haberi de geldi Hamadan Suriye'de rejim uçakları sivillerden 25 ölü 35 yaralı olduğu belirtiliyor. Aralarında tabii ki çocuklar da var. Kadın ve çocuklar da var. 25 kişi ölmüş. 35 yaralı var. Suriyeli muhafifler Hamada büyük bir operasyona başladılar. İçeri doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Muhtemelen bunların işte karşılığı da bu şekilde görülüyordur. Evet çok kriz hali Hat safhada devam ediyor bizim de. Sadece bunu söylemekten tekrarla defaatle söylemekten başka çok da fazla elimizden gelen bir şey olmadığını belirtelim. Şimdi Philip Manser'in kitabıydı bu. Ha, arada. Philip Menzel, evet. evet. Okumadım Halep, kitabı ama evet. çok önemli. Evet. Geçiciğimiz şu atayında çıkmış bir kitapta. Ee, gece Görünmeyen Şehir evet. değil mi? Arap. Şimdi bir de mülteci meselesine kısa bir dönüş yapalım aslında. Çünkü böyle dünyanın en temel meselelerinden bir tanesine insanlığın yaklaşımıyla ilgili çok önemli bir konuşma yaptı Donald Trump. Emlak kralı, aynı zamanda televizyon yıldızı ve Amerika Birleşik Devletleri de başkanlık adaylarından demagog e, popülist sağcı hatta faşist konuşmalar yapıyor en önemli konuşmalarından birini yapmış Arizona'da duvar fin konuşması Phoenix şehrinde evet yalnız duvar değil çok ilginç yani çarpıcı bir konuşma nefret suçu diye bir şey varsa herhalde onun en tarihte tarihe geçecek somut örneklerinden biri olarak gözüküyor yani Meksika başkanıyla kısa bir görüşmeden hemen sonra dönüp döner dönmez ayağının tozuyla dedikleri gibi yapmış konuşmasını ve duvarı tabii koyacağız demiş. Bütün boylu boyunca Meksika sınırına ve şeye başlar başlamaz görevi başlar başlamaz seçilirsem demiş Kasım'da. İlk saatinde, ilk birinci saatinde görevde iki milyon mülteciyi sınır dışı edeceğim demiş. İki milyon insanı evra evrakı olmayan. Bu da konuşmasının değil. yumuşatılmış hali bu arada. Onu da belirtmek lazım. Evet. Daha önce daha büyük rakamları ülkeden göndereceğinden bahsediyordu. Şimdi suça bulaşmış ve e, bir işe dahil olmamış olan insanları ülkeden göndereceğini başla, söylemeye başladı. Bunun rakamı da elinizde söylediniz. E, Ama bir şeyden da, de vazgeçmiş falan değil. Yani bu ilk iki saat, ilk bir saatte yapacakları sadece iki milyon insan. Ondan sonra on bir milyona çıkacak. E, muhtemelen. Bunu çıkacaktır. söyledi zaten. Ama bazı analizlerde de şey deniliyordu. E, biraz yumuşamaya başladı bu konuyla alakalı söylemler. Yumuşamış hali bu onu demeye evet. çalışıyorum. Yani ırza geç, ırz düşmanları ve hepsi cani demişti Meksikalılara. Meksika başkanı Enrique Peña Nieto da çok eleştirmişti Adolf Hitler'e ve Benito Mussolini ile paralellikler çekmişti arasında. Fakat pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Biraz eleştiriliyormuş herhalde. Çünkü o da bütün şeyler gibi pek çok örneğini gördüğümüz siyasetçiler gibi... ...gayet güzel konuşmuşlar aslında... ...Donald Trump'la... Yani, Musun Hitler deyip... ...bu adamla... ...işim olmaz dedikten sonra... ...oturup konuşmuşlar... E, ...yüzlerce kişi yalnız... ...Arizona ve Meksika'ya... ...ziyaretinde yüzlerce kişi... ...protesto etmişler... ...çok ciddi aktivistlerin şeyi de var... ...mesela bir tanesi şey diyor... E, ...Maya Gazzen diye bir... ...aktivist protestocuyla konuşuyorlar... ...zaten var duvar dalga mı geçiyor bizimle demiş yani anlayış toplumlar arasında halklar arasında bir anlayışı artıracak bir takım programlar yapacağına yeni duvarlar koymaya çalışıyor bu anladım ben demiş ama Maya Gazzen diye birisi konuşmuş demokrasi havda gördüm anladım ben meseleyi demiş çünkü aynı şirket kar ediyor bu işlerden demiş. Yani Filistin'le, İsrail'le Filistin arasındaki duvarı yapanla Meksika duvarını yapan şirket zaten aynı demiş. Onlar para kazanacak demiş. Yani şirketler çok uluslular. G4S biliyor musunuz? G4S. Yok efendim. Dünyanın en büyük güvenlik şirketlerinden bir adını da vermiş işte. Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri arasında da o şirket... Filistin-İsrail arasında da o şirket geliyor demiş. G4S, G4SS, security olsa gerek yok. Türkiye'de, hmm. Türkiye'de de varmış. Türkiye'de de varmış. Kârlı bir şirket o. İşte böyle gidiyor. Durumumuz budur yani. Şimdi bir önemli haber daha vereyim. Uluslararası alemden e, devam edeceğiz ama... 618 bin çalışanı varmış özür dilerim 1 milyon yakın çalışanı varmış ufak bir devlet gibi devletçik gibi duruyor daha dünyanın en büyük şirketlerinden bir. İzlanda'nın iki katı 100 yıllık tecrübelerinden bahsediliyorlar bu konuda evet zaten bütün mesele o şirketler meselesi dünyaya el koymaktalar zaten Apple'ın durumunu da birkaç gün boyunca konuşma fırsatı bulduk yeni haberler de var ama bugün vaktimiz olmaz ee, Türkiye'de de e, şey saatleri insanın insanların hayatının ritmi biraz değişti bizimki de öyle tabi yani e, öyle yatıp e, haberleri gördüm neler olup bittiğini biliyorum artık yarın konuşuyoruz hadi uyuyalım sevgilim plan diye yattığınız zaman sabah kalktığınızda başka bir haberle karşılaşabiliyorsunuz. Bunun en somut örneklerinden bir tanesi de dün gece yarısı bir kanun hükmündeki kararname gelmesi ve askeriyede, yani orduda, poliste, eğitimde, sağlıkta ve diyanette binlerce kişi ihraç edildi. Bu, bu sabahın, yani sabaha karşı 672, 673 ve 674 sayılı kanun hükmündeki kararnameler resmi gazetede ...topar topar yayınlandı. Buna göre terör örgütlerine veya... ...Milli Güvenlik kurulunca devletin... ...Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna... ...karar verilen yapı, oluşum... ...veya gruplara üyeliği, mensubiyeti... ...veya iltisakı, yani bağlantısı... ...yahut bunlarla irtibatı... ...yani biraz daha hafif... ...bağlantısı olan... ...bazı kurumlardaki... ...kamu kurumlarındaki çok sayıda... ...kişi, kamu görevinden... ...emniyet... ...Jandarma Genel Komutanlığı... ...Emniyet Genel Müdürlüğü... ...Sahil Güvenlik Komutanlığı... ...çok sayıda insan başka hiçbir işleme... ...gerek kalmaksızın görevinden çıkarıldı... ...atıldı. Bu kişilere ayrıca... ...herhangi bir tebligat... ...yapılmayacakmış. Bitti onlar. Aklarında ayrıca... ...özel kanun hükümlerine göre... ...işlem tesis edileceği kaydedilmiş. Böylece... ...şimdi rakamı veriyorum... ...Emniyet Genel Müdürlüğü'nden... Polisten 7.669 kişi dün gece yarısı itibariyle, gece yarısı bile değil sabaha karşı, 7.669 kişi, 8.000'e yakın, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 28.000 kusur insan, öğretmenler ve diğer personel, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 325 kişi, Sağlık Bakanlığı'ndan 2.000 nin üzerinde insan ve Diyanet İşleri Başkanlığından 1519 kişi görevden ihraç edilmiş. Diyanet'ten de. Evet. 24 Merkez Valisi de kamuyla ilişkisi kesilmişler. Bunlar bir daha devlet hizmetine giremiyorlar. Kamu hizmetine istihdam edilemeyecekler. Birinci fıkra gelince kamu görevinden. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çıkarılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe ve veya memuriyetleri alındığı ve bu kişilerin görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekleri, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekleri üstlerinde bulunan her türlü mütevelli heyeti, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Evet. Radikal bir şey. Silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları varsa iptal edilecek. Oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından derhal yani 15 gün içinde tahliye edilecekler. Evleri, oturdukları yerleri boşaltacaklar bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu ortağı ve çalışanı olamayacaklar bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunacak ve bu bildirim üzerine pasaportlar iptal edilecek derhal evet. yurt dışına da çıkamayacaklar ...kamu görevinden çıkarılanlar varsa... ...uhdelerinde taşımış oldukları... ...büyükelçi vali gibi unvanları... ...veya müsteşar kaymakam benzeri meslek... ...adlarını ve sıfatlarını kullanamayacaklar... ...ve bunlara bağlı... ...haklardan yararlanamayacaklar... ...bunlar... ...yok insanlar oluyor... ...yok hükmünde olan... ...binlerce kişi... ...önemli kararlar... ...yani ile e, ...başka ne var... Şu var, kendi isteğiyle emekli olan hakim ve savcılar göreve dönebiliyor. Yurt dışındaki FETÖ okullarının, FETÖ okulları deniyor ona, Fethullah Gülen terör örgütü okullarının diplomaları iptal edilmiş. Ceza infaz kurumları, hapishane ve tutuk evleri, izleme kurullarının başkan ve üyelerinin görevleri 10 gün içinde bitiyor. Cezaevi müdürlüğü varsa, 10 gün bir süreleri var ama gövleri e, FETÖ zanlılarının eşlerinin de pasaportları iptal edilmiş. Evet, öyle bir haber daha gördüm ben. Yani cezanın şahsiliği ilkesi diye bir şey bize e, hukukun ilk dersinde okuturlar. Hukuk 101'de cezalar şahsidir diye ama burada ceza da yok zaten ortada. Şüphelinin eşlerinin pasaportları iptal edilmiş. O hal süresince iflas erteleme talep edilemiyor. Köy korucuları görev yaptıkları il dışında da görev yapabiliyor. Bu değişik bir şey. Sağlık Bakanlığı'ndan 2000 küsur kişi ihraç edilmiş. 24 merkez valisi kamu ile ilişkileri kesen söylemiştik. Ve el konulan şirketlere atanan kayyımların yetkileri de tasarruf mevzuatı sigorta fonuna devredilmiş. Bu da yeni. 40 bini aşkın kamu personeli ihraç edilmiş durumda bu e, perşembeyi cumaya bağlayan gece ve sabah karşı yayınlanan üç kanun hükmündeki kararnameyle KHK'yla e, böylece yarıdan fazlası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan olmak üzere toplamda 40 bin üzerindeki kişi kamu görevlerinden ihraç edildi ama bence haber eksik bunu BBC Türkçe'den ve başka kaynaklardan okuyoruz yani e, şey şey Toplum hayatından da e, silindiklerini söylemek abartma olmaz herhalde bu okuduğum şeylerle. Yani ihraç edilenlere ne oluyor? E, görev yaptıkları teşkilatlara yeniden kabul edilmiyorlar. Kamuda bir daha istihdam edilmiyorlar. Silah ruhsat ve pilot lisansları iptal. Lojmanları ve kamu konutlarını 15 gün içinde tahliye bir daha söyledik. Pasaportları iptal filan. Emekli hakim ve savcılara mesleğe dönüş imkanı veriliyormuş. Ve son olarak 500'ün üzerinde hakim ve savcının da ihraç edildiği açıklanmıştı. Yurt dışındaki 100'ün üzerinde kişinin öğrenciliği de geçersiz sayılmış. 158 kişi aslında 200'e yakın diyelim. Bu olaydan sonra şey olan hmm. mezun olan mı? Nasıl hmm. oldu 100'ün üzerinde? Okulun mu kişinin mi? Kişinin. Fethullah Gülen'le bağlantılı olduğu belirtilen kimin tarafından ve nasıl bir bağlantı olduğu söylenmiyor ama yurt dışında eğitim gören kişiler öğrencilikle ilişkisi kesilmiş. Öğrencilikle ilişkisi kesilmiş. Evet. Diplomasında şey yok yani. Deniz Diplomalar ki. zaten iptal. Diplomalar ya mesela şey o okullardan birinden mezun olduğunuz üniversiteye başladınız. O zaman üniversinizde mi şey oluyor? Herhalde. Onu o o öyle bir şey ama, olabilir mi? Muhtemelen. Üniversiteye kaydınızı yaptırmışsınız. Bu zamana kadar okuyorsunuz. Bundan sonra olacaklardır muhtemelen. Yani çok büyük bir belirsizlik ve hukuki alacak karanlık var. Artık hukuk kelimesi burada kullanması yeterli mi bilmiyorum. Kayım şirketlerde tasarruf mevduatı ve sigorta fonuna devrediliyor biliyorsun. Bu satış, TMSF'nin bu şirket satışlarından elde edeceği gelirlerse Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor. Tabii. Bu çok önemli, önemli. Yani önemi abartılamayacak kadar büyük bir karar 40 bin kişiden bahsediyoruz bir gece yarısı kararnamesiyle ee, yani çok bu darbe teşebbüsü 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana çok büyük bir e, operasyonlar dizisi ve tasfiye e, şey var dalgaları bir birazından geliyordu en büyüklerinden biri de dün gece yarısı yani bu gece sabaha karşı olmuş durumda ayrıca bir de Türkiye'den şey haber verelim yüksek yargı Beştepe'de sarayda, külliyede ya da adını istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de diyebiliriz. Sarayda denebilir. Adı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşmiş. Yargıtay Danıştay üyeleri ve diğer yargı üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonuna gelişinde ayakta alkışlamışlar cübbesiz bazı konuklarsa düğmelerini iliklemişler. Cübbelerin düğmesi yok tabi. Yargıçlar Erdoğan'da sık sık alkışlamışlar. Ee, Yargıtay Başkanı Cirit'te davetlilere de dağıtılmış konuşma metninde masumiyet karinesinin ihlal edilmemesi konusundaki uyarısını Atatürk'ün okumamış Cirit'in yeni bina için Erdoğan'a teşekkür etmeyi de ihmal etmediği görülmüş Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da katılmamış epey bir dalgalanma olmuştu orada sonunda katılmamışlar Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın sözleri için belli alanları suç kapsamında değerlendiriyorsunuz bu hakimler ben size söylüyorum kararı böyle vereceksiniz demektir ...tam bir yüz karası... ...toplantıdır bu demiş. Ve... Hak, ...darbe fırsatçılığı... ...olarak nitelendirmiş. Bunu da yargıçların tavrı içinde... ...bu yargı yürütmenin... ...emrine girdi anlamına gelir... ...demektir. Ben ayağa kalkarım... ...bürokratlar da kalkar ama... ...hakimler bürokrat değil demiş. Cumhurbaşkanı da... ...bu zatın... ...bu konuşmasını beğenmedim demiş gelişler olduğu için böyle konuşulmaz demiş. Millet görevini yaptı, artık sıra bizde demiş. Şeyde Cumhurbaşkanı artık sıra bu ülkenin yöneticileri olarak bizde demiş. Tek kriterimiz milletin çıkarı demiş. Yakalayıp adalete teslim ettik herkesi demiş. Yani suçluları Kılıçdaroğlu için tam ne dediğini arıyorum da bulamadım şimdi gazetelerde tam göremedim. Ee, çok ayıp 7 de yaşamış bir CHP Genel Başkanı'nın bu toplantı ile ilgili yüz karısı ifadesini yakıştırması çok çok çirkin. Ana Muhalefet Partisinin Genel Başkanı da ben bunu yakıştıramıyorum demiş. Çok ardı konuşmamış eskiden olduğu gibi. Bakalım belki de ilk dalgadır. Eski halimize geri döneceğiz belki de yakın zaman içerisinde. Eski o halinecek. gerginlik. full gerginlik. Herkesin birbirine böyle tam böyle hakaret sınırındaki yaptıkları konuşmalar falan geliyor bu gibi duruyor. Ben onun ötesine geçtiğimiz kanaatindeyim. Yani onun e, bahsettiğim <gülüyor> şey şu. Evet. Kılıçdaroğlu ana evet. muhalefet. Evet. evet. Doğru. Oraya da ginebilir. Yani e, sadece sadece olağanüstü halde tutuklanan gazetecilerin sayısının 75 civarında olduğunu da söyleyelim. 543 hakim ve savcının meslekten ihraç edildiğini de hemen belirtelim. Efkan Ala'nın da koltuğunu Süleyman Soylu'ya teslim töreninde istifasının gerekçesine değinmediğini de söyleyelim. Ama teşekkür etmiş Cumhurbaşkanı'na. Ee, Soylu Süleyman Soylu yeni bakana yakın bir kaynakta bu atama Adalet ve Kalkınma Partisi içinde birkaç ay sonra yapılacak büyük temizliğin işareti demiş ee, Erdoğan ayrıca şeyi de söylemiş Aksaray'da yapıldığı için yargı bağımsızlığına gölge düşeceğine ilişkin eleştirilere karşı çıkmış Cumhurbaşkanlığı milleti mekanı burada yapılır bu demiş tabi durum budur ee, Türkiye'deki ana şey bu biçimde ceryan ediyor Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz Başbakan Binali Yıldırım'la yaptığı basın toplantısında çok net söyleyebilirim terörle mücadele yasası reformu gerçekleşmediği için bir adım atılamıyor vize konusunda demiş. Ama onu da Başbakan zaten bizim kırmızı çizgimiz budur anlamına gelen bir konuşma yapmıştı tam bu kelimeleri kullanmasa da. Terörle mücadeleye yasasını değiştirecek halimiz yok demişti. Herhangi bir esneklik gösterilmeyeceğini de söylemişti. Bu durumda vize meselesi biraz problemli. Bu arada anlıyoruz. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz Ankara'da ağırlanırken, resmi ziyaret için bulunurken, bir diğer tarafta kendi binasında Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu Başlığı parlamentosunda Başlığında başlığında Türkiye'ye karşı istilacı ifadesi bulunan bir basın toplantısı düzenlenmiş. E, PYD'nin lideri Salih Müslim tarafından o, böyle bir iki başlıkta. Martin yani. da sorulmuş benim haberim yoktu ama parlamentoyu bağlamaz demiş ha, öyle e, bir açıklama yapmış ona da peki e, dünyadan ve Türkiye'den insan manzaralarına e, biraz daha devam edeceğiz kısa bir zamanımız var ama dünya acayip kaynıyor e, bir şey daha söyleyeyim e, Son yılların en önemli e, vicdani e, liderlerinden biri olarak ortaya çıkan Papa Francesco, e, dünyanın kirletilmesini, ekolojik e, kirletmeleri, çevreyi ve işte iklim meselesini günah olarak nitelemiş, en büyük günah olarak ve iklim eyleminin Kutsal bir görev, vazife olduğunu da söylemiş bütün dünyaya ilan etmiş. İlginç bir şey onun devamı da gelecek. Kızıl deriler tamamen ayakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde yerliler, özellikle Sioux kabilesi kendi topraklarını, sularını vermeyeceklerini söyleyerek büyük bir petrol boru hattına karşı kendi bedenlerini ortaya koyuyorlar. Tüyleriyle filan. Bütün kıyafetleriyle kartal tüyleriyle iş makinelerinin üzerine çıkıyorlar ve durmadan gözaltına alınıyor. Tutuklanıyorlar ama yapılamıyor. Şimdilik inşaata e, boru inşaat ne başlanamadı. Bütün dünyada seyrediyor. Bakalım ne olacak? Zaten Cilma Devrilmesi darbeyle, siviz darbeyle devrilmesi üzerine Brezilya'da da ve Brezilya ile ilgili olarak da Latin Amerika ayakta şeyde Porto Rico'da da çok acayip protestolar var, Venezuela'da yüz binler sokak vardı. muhalefet Böyle bir muhalefet var ve son... Önüz 50'dekiler iktidar karşı muhalefetle evet, beraber. Çok muazzam sayıda insanlar varmış. pek kötü şeyler olabileceğinden bahsedeceğim. Yüz binler de var, milyonlar da var. Niste de tesettür maya yasağı kalkmış durumda. Onu da verelim. Yaz bitti. Saatli muhalefet takviminde de yazıyor. Evet. Ee, onun dışındaki haberlere de bakacağız şimdi. Açık Gazete Играет оркестр под управлением Раса Конвея, Великобритания. Conway, Conway daha doğrusu İngiliz çünkü piyanist 1960'ların başlarında çok popüler olmuş bir müzisyen hatta 1960'lar başlamadan 1950'lerin sonunda başlayarak e, bir numaraya yükselen çok popüler parçaları vardı honky tonk denilen tarzda çalan piyanoyu Rus Conway'in doğum günü 1925'te, 2 Eylül'de doğmuştu kendisi. 2000'de, 16 Kasım 2000'de de hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın demiş olmak için doğum gününde. Raskonva'ya bir gönderme yaptık. Onun parçasını çaldık. Açık Radyo burası 94.9. Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Ee, şeyden de bahsedelim, dünya, yani bu ailank kıtinin yıl dönümünde ölüm yıl dönümünde bebeğin dünyadaki hal e, gittikçe vahim bir hal alıyor özellikle de Donald Trump gibi popülistlerin sağ popülistlerin e, daha da giderek bütün Avrupa'da da yükselişe geçmiş olmaları e, Fransa başta olmak üzere Polonya'da Macaristan'da Avrupa bir ülkelerinde Ayrıca da Danimarka'da, İsveç'te de görülüyor. Bir de başka göze çarpmayan önemli şeylerden biri var. Düpedüz gözler önünde olup da hiç dünyanın bakmadığı bir başka yer var. Keşmir o da. Ee, yani olağanüstü gösteriler yapılıyor ve gösterileri Hindistan güçleri öldürerek şey yapıyorlar birini daha öldürmüşler Hı. ve çok acayip bir haber devamı var 18 yaşındaki Daniş Ahmet de resmen ateşli silahlarla Hindistan birlikleri tarafından öldürülmüş taş attı diye bir ordu konvoyuna Filistin'de gördüğümüz alışık olduğumuz manzaralar şimdi Keşmir'de de epey bir zamandan beri devam ediyor bu en az 70. ölüm 8 Temmuz'dan beri 8 Temmuz'dan bu yana 8 Eylül bile olmadı Ağustos bir hikaye yakın bir süre içinde 70 kişi öldürdüler ama bununla bitse gene iyi ee, yani Keşmir bağımsızlık lideri öldürüldükten sonra başlamıştı önde gelen liderlerinden biri ee, asıl bu plastik mermi atıyorlar ve kör ediyorlar dün de bazı insanlar kör edilmiş. Şu ana kadar doktorlar ana hastanedeki doktorların sayısını biliyor musun? Ne kadarmış efendim? 570 kişiyi kör etmişler. Evet, şey ateş efendim. ederek. Ona o göz doktorları oftal oftalmologlar şey ölü göz diyorlarmış deda diye. Evet. Ee, ...ve mesela birisiyle konuşmuşlar... ...demokrasinin ağrıda dehşet... ...bir şekilde izledim... ...dün akşam... ...Feyyaz Ahmet... ...diye birisi... ...barışçı gösteri yapan bir... ...biz... ...hayır gösteri... Yap, ...yapanlar arasında da değildik diyor... ...öyle sokakta... ...gidiyorduk diyor... ...hiçbir gösteride katılmadık... ...bir grup polis geldi... Central Reserve Police Force diye bir şey varmış yani merkez e, polisi. Ve yaklaştı bize ve herhangi bir sorgu sual olmaksızın ateş etmeye başladı diyor. En az 20 belki de 25 kişi yaralandı diyor. Yerel hastaneye gittik e, ve başka bir hastaneye naklettiler. Yolumuzda da ee, yolda başka bir hastaneye sevk edilirken polis toplamış onları. Bir de e, a, polis şeyin içinde dayak atmış. Bu yeni Hindistan gerçeği. Bu konuşan Feyyaz Ahmet'in ne olacağını e, sual edecek olan varsa söyleyeyim kör olmuş. Gözü gitmiş. yani. Onu anlatıyor. Hiçbir gösteriye katılmadan. Yani dünyanın Çatısına yakın bir yerlerde de öyle oluyor. Neyse, ya beri vereyim. Keşmir'de onlarca insan, yüzlerce insanın gözlerini kaybetmesine neden olan silah, pellet silah diye geçiyor. Yani bildiğimiz plastik mermi. Plastik mermi atan silahların kullanımına kısıtlama getirilmiş. Nerede? Keşmir'de. Abi, dünden beri, öyle mi? Yani bugün, bugün sizin... önümde duran şu anındaki haber bir buçuk aydır devam eden bu gergin havanın yumuşatılması için adımlar atılmaya başlandı diye yazıyor Dünya Bülteni.net'in haberinde. Çok iyiymiş. Resmi yapılan açıklamada bu silahların, plastik mermi atan silahların tamamen yasaklanmayacağı ancak çok nadir durumlarda kullanılacağı belirtiliyormuş. Ya 570 kişi bir ay içinde kör edilmiş. <gülüyor> i̇yi haber olarak bunu veriyorlar değil mi? Yok, tamam. iyi, iyi olduğunu ben söyledim sadece evet, bu o. haberin. Onlar da ama iyi haber diye yorumlansın diye veriyorlar herhalde. Evet. Ben de bir iyi haber ekleyeyim. Alzheimer'da tarihi başarı olmuş. Bu haftanın tarihi başarısını da bahanelerden edemeyeceğim. Milliyet gazetesinde var. Ünlü Amerikan ilaç firması Biogen'le ünlü İngiliz üniversitesi Cambridge'in işbirliği sonucunda. Erken safradaki Alzheimer hastalığının yarattığı hafıza kaybını önleyen bir ilaç prototipi geliştirilmiş. O kadar hemen heyecanlanıp gülümsemeye başlamayın. Henüz erken ama son 25 yılda elde edilen en büyük başarı diye tanımlanmış. Dünya Alzheimer'dan çok ciddi şekilde kırılmaya başladı. İnşallah doğrudur ama haftada bir çıkıyor bu haberler. Yani son... 21 yılın tanığıyım ben. Hürriyet Milliyet gibi gazete yerleşik medyada ya kansere ya Alzheimer gibi kronik hastalıklara ee, yeni bir ilaç bulunması tıpkı Türkiye'de Raman'da ve Batman'da petrol bulunması sıklığında verilen bir haberdir. Bu haftanın haberini de verip rahatlattım size şeyde bir başka iyi haber de salkım ne bombalı misket bombaları yapım yapımını gerçekleştiren şirket durdurmuş bitirmiş artık. Yapmayacakmış. Bu da önemli bir haber değil mi? Sadece? Evet, evet. ama bütün dünyada çok yaygın şekilde kullanıldığını da eklemeliyiz. Yani bu şirketin adını da vereyim. Textron sistemleri artık yapmayacağım demiş. Son demiş yani misket bombasını ee, gerekçesi de şu andaki siyasi ortam demiş müsait değil. Ee, Suudi Arabistan kullandı Yemen'de ama daha sonra başka yerlerde ne kadar yerlerde kullanıldığını saymakla bitmez. Her yerde kullanılan mükemmel bir sistemdir. Onu da belirtelim. Bu arada şirket demişken şeyi de buldum. O konuyla alakalı bir bağlantı da var. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde LGBT gece kulübüne bir silahlı saldırı düzenlenmişti. Hatırlarsanız geçtiğimiz evet. Haziran ayında Florida'da e, Ömer Matin adlı kişiden bahsediliyordu. Ömer Matin. Evet Ömer Matin adlı kişiden bahsediliyordu. Bu kişinin de biraz önce söylediğiniz şirketin eski çalışanlarından birisi olduğunu hatırladım ben. Yani, ha, G4S değil mi? G4S. G4S evet çok ben de şimdi nereden hatırlıyorum diyordum evet şirketler böyle evet. Filistin İsrail'de Meksika Amerika Birleşik Devletleri arasında ve bir de gay kulüplerinde yani her tarafındalar şey yapıyorlar evet yani misket bombaları da her yerde zaten ve tamamen siviller yani %90'ı Siviller tarafından kullanılıyor yani şey yapılıyor. Bulunuyor filan. Evet. Patlamamış ve ölüyorlar. Evet. Hepsi. Bunu da belirtelim. Ve geçelim ee, şeyde şirket demişken papanın şeyini de hatırladım. Ee, birkaç ay önce de şeyi söylemişti. Hmm, şeyde tem, Temmuz'da söylemişti değil mi? Yok Ağustos'ta. Savaş yani her şey terörizmin bütün insanlığın başındaki en büyük terör terör belası kapitalizm demişti. Evet. Oldukça önemli. Yani para için yapılan savaş Wall Street Journal'da çıkmıştı bu bilgi. Doğal kaynaklar için savaş, insanların insanlara hükmetmek için savaş. Ben sanki bazı insanlar benim dini savaşlardan bahsettiğimi söyleyebilirler, sanabilirler demişti. Hayır demişti Papa Francesco. Bütün dinler aslında barış ister. Başka insanlar savaş istiyor ama onlar da kapitalist şirketler demişti. Çok ilginç aslında. Bu arada bir şirket demişken bir de şeyden bahsedelim. Zika olayı var ya. Evet mikrosefali denen işte beyin ve kafatasını küçülten korkunç hamile kadınlar da e, sivrisinekten geçiyor. E, Zika e, virüsü. E, onu önlemek için böcek bir şirket e, çok yoğun bir şey yapmış. E, i̇laçlama yapılmış. Güney Carolina'da mesela Dorchester ilçesinde sadece ve yerel arıcılar birdenbire dehşete kapılmışlar. Çünkü bütün arılar ölmüş. Bütün arılar ölmüş. Yani milyonlarca bal arısının böyle bir şey gibi toplu mezar gibi ortaya çıkmış. Milyonlarca arı duruyor. 2,5 milyon arı 46 kovanda. Nasıl? çıkmış? ve bal falan filan olmazsa demişler yerel insanlar orada Washington Post'un haberi aslında ve tamamen pestisit zehirlenmesinden zika'ya karşı yapılan ilaçlamadan olduğu ortaya çıkıyor e, bizde yokuz hiç besin filan da olmaz güle güle demişler bu arada şirketlerin son şeyi de şu eee Yeni modeller bu şey çıktı ya. Dizel Volkswagen skandali bütün yalan söylemişler. programlar evet. gerçek hayatta çok daha kirleticiymişler. Şimdi yeni çıktı şeyler, yeni modeller. artık dizel yakıyorlar ama daha tasarruflu ve yani çevreyi kirletmeyecek şeyler. Öyle değilmiş. Temiz yalanmış. Dizel, öyle mi? Ha? Temiz dizel. Temiz dizel. Temiz Ama öyle şey, değilmiş. Gibi, beyaz Söyledikleri şey gibi e, kilometreyi yapmıyorlarmış. Sadece yani yüzlerce çeşitli modeller üzerinde çalışma yapmışlar. Sadece iki tanesi söylediklerini yapıyormuş. Geri kalanın hepsi çok daha fazla. Yüzde otuz filan. Binlerce modelde gerçek dünyada yapılan testlerde şey çıkmış. Yani aldatıyor bütün şirketler bizi. Bu da ayıp yani. Ayıp tabii ki istisnai bir durumda değil artık galiba. Yani bunu e, kabul etmek artık bize düşer. Zaten Türkiye'de de çok markaları vermiyorum şimdi. Ama e, böyle bir durum var. E, bu şeyde sevindim ama. Çok güzel bir abizaymatın yaptığı çok hoş bir şey var. Fransa'da yasaklanması üzerine bu Haşama, Haşamanın Burkini diye polisleri gösteriyor işte plajı basan kadının zorla üzerindeki şeyi çıkartan silahlı külahlı polislerin. Ama eskiden Amerika'da da vardı diyor mesela Biloxi'de 1960'tan bir fotoğraf koymuş komandirimizde. Siyahlarda kendi yaşadıkları bölgenin şeyini kullanabilmek için polis nezaretinde gösteri yapıyorlar siyahları sokmuyorlar bazı Plajeler. plajlara o zaman kılık kıyafet ücretli olma için mi? evet fakat aynen devamında çok güzel bir fotoğraflı şey yapmış mesela şu anda Fransa plajlarında aşemayla dolaşan ve serbest dolaşan raybeler var Hepsi başörtüleriyle, etekleriyle. Üç falan. haftadır yıkılıyor sosyal medya bu gösterdiğiniz fotoğraflar. Evet. Hemen altında da Daft Bank uzanmış. Hemen altında da bisikletçiler var. Yatıyorlar böyle. Ve protestocu bisiklet. Onlara da serbest. Evet. Motosiklet kıyafetiyle. Şimdi yeni bir şey var. O da e, Fayskini diye. Burkiniden sonra yüzkinisi çıkmış. O da Çin. Çin usulü böyle. Çin usulü böyle. E şimdi e yasak yasaklanan şey evet sukubacılarda var. Bu yasaklandı diyor. Bu da e, dalgıç kıyafeti. Aynı aşağı yukarı aynı ikisi. Fakat bu bunda problemi. Dalgıç yoktu. kıyafeti vücudu vücudu dalgıç kıyafetinin vücudu sardı gibi sarmıyor ama şey. Haşama. Ha, öyle bir fark var. Evet. Ama daha. en son fotoğrafta çok güzel bir şey yapmışlar. Fransız polisi e, şey yapıyor. Atarlanıyor 10 dakika süreyle e, azarlamış bağırıp çağırmış Pla e, bak plaj şeylerine ha, şemsiyelerine. Şemsiyelerine. Ha, şemsiyelerine onlar da Burkini halindeler. Bence komik değilmiş. Bence güzel bir şey bu. Yani insanla mı karşılaştırıyor şeyi? Ee, polis, ka MC'sini. polis biraz karıştırmış olabilir aslında durumu. Fakat e, tartışma devam ediyor Fransa'da. Bazı yerler yasakladı, bazı yerler değil. Önümüzdeki sene düzenlenecek Fransa'daki seçimler. O zamana kadar bu tip polemikleri gay gayet çok göreceğiz. Aynı şekilde Almanya'da da seçime gidiliyor önümüzdeki senelerde. Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçime gidiliyor önümüzdeki günlerde. Hollanda'da da seçime gidiliyor önümüzdeki günlerde ve haftalarda. Bunları söylememiz lazım. Bu tip polemikleri aynı zamanda siyaset propaganda için kullanabilecek birçok grup var. Muhtemelen onların çalışmalarını biz de burada e, dile getirmeye devam edeceğiz maalesef ki. Çünkü bütün herkes konuşuyor. Evet şey güzel şimdi Türkiye'den de birkaç haber verelim. Cennet vatanda insan manzaraları. Başbakan mesela şey, gazetecilerin tutuklanması konusunda çok sayıda tutuklu gazeteciler altında üzerine. Evet. Terör örgütüyle iç içe olmuş kanlı bir örgütü mensubuna elinde gazeteci kimliği var diye hoş geldin mi diyeceksiniz diye güzel bir polemik yaratmış. Sadece övmüyorlar, lojistik hizmeti de veriyorlar demiş. Soru şu, mahkeme kararı yok bildiğim kadarıyla. Ee, soruşturma da tamamlanmış değil. Da, duruşma da, soruşturma da, duruşma evet. da yok. Mahkeme kararı olmadan bunu nasıl söylüyor başbakan peki? Kanlı bir örgütün mensubu olduğuna ve sadece övmekle kalmayıp lojistik hizmeti verdiklerinin nasıl söyledikleri belli değil. Neyse geçelim. ...çok önemli bir haber var... Ömerçe ...neden öldü... ...biliyor musun? Ömerçe ...öğretmen olan Ömer mi? Bilmiyorum... ...dün tutuklanmış... ...evvelki gün tutuklanmış... ...İzmir 2 numaralı F tipi... ...yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmiş... ...infaz koruma memuruymuş... ...ölmüş... ...intihar ettiğinden bahseden haberler vardı... ...neden öldüğü açıklanmamış cezaevinde ölü bulunmuş. Herhangi bir açıklama yapılmamış. İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş. Bu çok, çok haber var. Evet, endişe verici çok. Akşam Yozgat'ta... Mesela Mithat Aynacı vardı. Mithat Aynacı neden hayatını kaybetti? Eski İstanbul İ İl İl Emniyet Müdürü yardımcısıydı. Gezi Parkı'ndaki çadırları yakın emrini veren insanlardan bir tanesi olduğu söyleniyordu. Ardından polislikten ihraç edilmişti bu ile ilk bağlantıların 17-25 Aralık operasyonları sonrasında ve sonra da e, tankların içinden çıkmıştı bu kişi de eski emniyet e, memuru güvenlik e, elemanı işte ve ardından da cezaevine götürülük görüntüleri falan vardı böyle tankın içerisinden çıkarken kim olduğunu söylerken ardından emniyete götürüldü emniyetteyken e, öldüğü söylendi ama ne şekilde öldüğü Hı, ne yapıldığı açıklanmadı yani, yani, karı kutulardan bir tanesi aynı zamanda bu kişi de bu operasyonun FETÖ ile bağlantılı olduğunu gösterebilecek en net kişilerden bir tanesi olduğu da söylenebilir işte bu da infaz koruma memuru. Şimdi hiçbir açıklama yok. Yani çok Alacakaran'ın kuşağındayız. Bir başka haber. Üçüncü havalimanı inşaatında bir işçi yakılarak öldürülmüş. Altı litre benzin dökerek yakmışlar. O, odada uyurken kapıyı üzerinden kilitlemişler. Yakmışlar. E, i̇ki yorum var. E, şantiye şefine ve şantiye muhasebecisine soracak olursan. Üçüncü havalimanının. Hı kız meselesi nereden bildikleri bilin mi kız ya da kadın öyle demişler haberde T24'te evet. var ama abisi kendisi kardeşimi doğulu diye düşünüyorlar yani kürt olarak olay siyasidir demiş 6 litre benzin kullanıldığı bilgisi vermişler taşeron yatakhane koşu tamamının kullanılması hale geldiğini katil zanlısı teslim olmuş ...jandarmada doğrulamış... ...ama neden olduğu bilinmiyor... ...böyle bir şey var... ...akşam barda... ...iki arkadaşından dayak yemiş birisi... ...Yozgat'ta... ...sonra da sabah kalkıp... ...ikisini de öldürmüş silahla... ...kavgadan sonra... ...kabadaydı... ...ve daha da güzeli tabii... ...sosyal medyadan da canlı yayın yapmış... Hı, ...o kötümüş. Şey. ...yani evet... Evet. Yani. benim niye olduğunu söylemek istemiyorsun herhalde evet. e, sosyal medyadaki hesaptan canlı yayın yapıp bazı kişilere de tehditler savun, savurmuş yani sırada size gelecek mi dedi bilmiyorum e, halkların demokratik partisinde zehirli mektup alarmı var van ve muş il binalarına gönderilen zarflar inceleniyormuş açılır açılmaz zarflar mektup açılınca kötü ve yoğun bir koku yayılıyormuş Zarfın içinde ne yazıldığı tam anlaşılamayan bir de mektup çıkıyor. Olay yeri inceleme ekipleri parti binasına intikal etmiş ve inceleme başlatmışlar. Etkisi bir hafta sonra ortaya çıkarmış diye bir rivayet var. Bilinmiyor. Başına 600 bin lira ödül konulan IŞİD'li Gaziantep'te yakalandı diye bir haber var. Alt yüz bin lira mı? Evet. Türkiye tarafından konuldu o zaman. Evet. Evet. Halha Güneş, Abdülmuattalip Demir ve eşi Gamze Demir de çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmışlar. Zanların evinde de 20 kilo TNT patlayıcı, canlı bomba eğilimi, 3 el bombası ve 1 tabancayla geçirilmiş. De yani ee, A de 300 binlikmiş ama. Toplam 900 bin liralık ödül. Evet, toplam 900 bin lira. Bir de eee en önemli ilginç haberlerden biri olsa gerek. İstanbul Taksim Meydanı'nda bir elinde çiçek, diğer elinde silahla girmiş, etrafta dolaşan bir şahıs. Şimdi bu geçen cumartesi olmuş. Ya sev terk ediyor. Elinde bir buket çiçekle Taksim Meydanı'na gelmiş, belinden çıkardığı tabancayla şahıs Havaya bir el ateş etmiş sonra da tabancayı başına dayayıp bir süre bu şekilde dolaşmış. Bir performans mı gerçekleşti evet, diye Ama polis kısa sürede gelmiş intikal etmiş ve tabancayı istemiş elindeki. Lütfen hiç, tabancanızı verir evet, misiniz? Evet hiç mukavemet etmemiş ve elindeki tabancayı polise vermiş. Keşke bu da haberin bütün, başı ama. Bütün hepsi böyle olsa. Hayır bu haberin başı. Evet. Şimdi asıl can alıcı bölüme geliyorum. Tabi polisler de şüpheliyi gözaltına alıp yere yatırmak istemişler. Ama bu olamamış kolay. İriyarı birisi e, Ve güçlüymüş. Şüpheliyi bir türlü yere yatıramamışlar. Burada da bitmiyor olay. Taksim'de oluyor Bunun bu değil mi? Evet Taksim'de. Bunun Bomba üzerine ya, polislerden tabii. biri şüpheliyi etkisiz hale getirmek için ne yapmış? Biber gazı sıkmış. De, çiçeği de bırakmış mı? Teslim etmiş mi? Geleceğim çiçeğe de. Polisin kullandığı biber gazından diğer bir polis de etkilenmiş. Rüzgar vardır muhtemelen. Gazdan etkilenen şüpheli suyla yüzünü yıkamış. Poli Suyu nereden de, bulmuş? Bilmiyorum. O, haberde yok o. Doğan Haber Ajansı abi. Polis de meslektaşlarının yardımıyla yüzünü yıkayarak gazın etkisinden kurtulmaya çalışmış. Evet. Şüpheli gözünü yüzünü yıkarken polis aracının üstüne bıraktı işte çiçek orada. Bir bu çiçeği de alıp polis aracına binmiş ve polis merkezine gitmişler. Sevdiğiyle buluşmak üzere. Ee, ama eylemin nedeni hakkında ve akıbeti hakkında bir bilgi veremeyeceğim. Bu kadar bendeki bilgiye duvar gazeteden aldığım bir haber. Ee, böylece... İber gazı çiçek ve silah. Evet, çok, bana son, çok tanıdık geliyor evet, son olarak şeyi de söyleyelim ee, yazar, şair aktivist, komünist Vedat Türk Ali dün Teşvikiye Camii'ndeki namazın ardından kalabalık bir yüzlerce kişi tarafından sevenleriyle kaldırıldı ve son yolculuğuna uğurlandı kızıl bayraklarla gösteri yapan gençler de vardı ve yazarın mezarı başında da e, siyasetçi ve insan hakları savuncusu Akın Birdal Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve siyasetçi ve Türk 79 yıllık yoldaşı Sevin Belli konuşma yapmışlar e, şey diyor Demirtaş'ın yine şöyle bir değineyim ...onurlu yaşam nasıl olur dense... ...Vedat Türkal'in yaşamını anlatmak yeterli demiş... Evet. ...tam devrimci bir yaşam... ...böyle yaşanmalı böyle ölünmeli... ...diyor insan... ...son nefesine kadar mücadele etmiş... ...emekli olmamış bir devrimci... ...barış demenin... ...Kürt halkının haklarını verin demenin... ...en zor olduğu dönemde bunu yazmış bir kişi... ...umarım seneye... ...bir, bir Eylül'de ona verdiğimiz sözü yerine getireceğiz... Ben inanıyorum ki ileride bir gün birileri bu mezarın başına gelip Vedat amca, Vedat yoldaş sözümüzü tuttuk, barış geldi diyecek demiş. Sevim Belli de arkadaşı, 72 yıllık arkadaşını uğurlamış. Evlatlarınızı paylaşacak kadar yakın bir arkadaşlığın ardından uğurlamak kendimi sersemlemiş hissediyorum demiş. Kadir'in yaşamıyor olmasını içime sindiremedim ama bize bir sürü eser bıraktı. Arkasını boy koymadı, boş koymadı. Dilerim bu topraklar daha çok kadirler yetiştirir demiş. Bu da bir anetten bir haberdi. Şimdi ara verelim. Açık, Açık gazle. Seyyare Sezin önüneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba <Gülüyor> nasılsınız? Günaydın ya merhaba. Bakmayın, biraz böyle bayık bir ses tonuyla konuşuyorum. Biraz rahatsız olduğum için. Hay Allah geçmiş e, hafta, olsun. Trenler bu hafta böyle bir ses tonu e, açık radyoda benden ne çekti ne çekti yani hakikaten. Kusura evet. bakmayın. Estağfurullah. Zaten herkesin yüksek olan moralini daha da yüksek yükseltmek için <gülüyor> böyle güzel bir sesle. Geçmiş olsun Hayır, nasıl deniyor zamanlar, Japonca? Efendim? Japonca geçmiş olsun nasıl deniyor? Ya yani Ömer Bey, <gülüyor> en son demokraside kalmıştık hatırlıyorsun. Evet. Demokrasi geçen hafta Guardian'da da bir yazı çıktı biliyorsunuz. Türkçe olarak demokrasi yazdılar. Hayır, hani de, demokrasinin Türkiye anlamı gibi. Evet, e, ekonomistin eski e, Türkiye temsilcisi yazdı hmm. e, ve. E, çok da dolaştı ortada o yazı işte e, gerçi şeyle ilgili e, yani bütün bir aslında bir Erdoğan portresi sunuyordu e, ve bununla beraber de e, şey yapıyordu e, Türkiye anlamıyla yani bu kadar halk desteğiyle de alan bir lider diye de bunu da özellikle vurguluyordu yani işte demokrasinin bir anlamda demokrasi diye yani Türkçe olduğu yazmış e, başlıkta da öyle geçiyordu bu e, bir Ala anlam, Ala demiyor tabi de bir öyle Türk anlamı, Türkiye anlamı var yani bunu da kabul etmeliyiz gibi yani işte çoğunluk destekliyor gibi işte bence bu da çok tehlikeli tabi Türkiye'yi böyle bir fındık kabuğu gibi kaderini işte dalgalı bırakmak Avrupa'da ne yazık ki yükselen bir tendans bu o, o, devlet. Tanadından e, vurgulanan e, 15 Temmuz'dan sonra ya sizin başınıza gelseydi diye bu konuda video klipler vesaire de yapıldı malum e, işte Türkiye'nin işte parlamentosunun meclisinin bombalanması gibi e, mesela işte şeyin, Amerika'da senatonun e, bombalanması vesaire böyle şeyler olsaydı gibi görsel olarak da gösteren ve belli ki bu tabi tutmuş çok da kafada hızlı yer eden bir formül olduğundan öyle söyleyeyim bir iletişim stratejisi olduğundan ve işte önce İsveç İşleri Bakanı Carl Viz, bu tarz bir konu yapmıştı ve işte bu konuda da yazdı çeşitli yerlerde ve ya bizim başımıza aynısı gelseydi diye. Ve Alman Merkel de benzer bir açıklama yaptı. Ee, ya bize olsaydı diye. Şimdi tabii empati yapılması Türkiye ile çok iyi bir şey. Bunu pozitif olarak ve 15 Temmuz'un ağırlığını hiçbir şekilde hafifleniyorum. Hepimize yapılmış bir darbe gibi bu. Ee, bizim... Aynı zamanda özgür düşünmek isteyenlere ve bir şekilde demokrasiyle kaderini şu veya bu tanımıyla bağlı tutmak isteyenleri. E, fakat e, gel gelelim e, Almanya'da ve İsveç'te böyle şeyler olmaz. Dolayısıyla e, ya burada olsaydı bir Ozymandion tamamen olmayacak bir şeyden bahsediyoruz. Yani bazı şeylerde olmaz yani. E, yani şeyde. Anlamlarımıza anlatayım. Yani şu, şu ya yani küresel erime, işte ısınma bir gerçek ama buzların birden bire e, şehirde tamamen bir çöl'e dönüşmesi görenlendim mümkün değil. Ya yani bunu büyük şey, yani doğasında olmayacak bir şeyden bahsedip de sonra ya bize olsaydı demek, aslında çok yanlış bir mantık. E, Almanya'nın zaten kendi işte savunma e, e, birlikleri dışında bir ortusu yok. Sarbi yapamaz yani. Ordu. Orada da ufak bir işi de karşı yapılmış olan operasyondan bahsediliyordu. almanyanın ordusunda bulunan bazı kişilerin şüpheli yani sıfatıyla beraber orada. Böyle. Japonya böyle. Japonya'nın da aslında ordusu yok ama yani şeyde e, olarak biliniyor. Ama savunma birlikleri var. Bırak bizim anlamda anladığımız bir ordudan bahsetmiyoruz. Yani bir tür itfaiye gibi gruplardan ufak gruplardan bahsediyoruz bir. Kimisi e, tabii ki militer bir portreden bahsettiğimizde, militerleşme dediğimizde silah alım satımı ticaretinin yüksek oranda olması lazım. Almanya evet silah üretiyor, satıyor vesaire falan ama kendi açısından Almanya şu an militer bir devlet, e, ordusu var filan bu anlamda hardware, inventory sağlı silah güçlü bir devlet diyemeyiz. E, dolayısıyla bir zaten Almanya'da tanklarla e, toplarla yürümeye kalksın, böyle bir şey yapamazsınız yapacak bir şeyimiz yok altyapımız yok. Müneş'i e, anlatayım yani o kadar çok yani şey e, bir denge sistemine kurdu ki, polis de zaten yani böyle bir şey için yesaret edip aklından da geçiremez. İzleç de i̇şte keza yani hani İzleç'in elbette bir ordusu var fakat bu ordu e, bizim anladığımız anlamda bir ordu değil yani bizim aylardır işte Kasım ayından beri miskin mahallede, dağlarda biliyoruz. Neler yaşanıyor yani o kadar ağır silahlarla giriyor ki ya yani Suriye işte giriyor. vesaire işte ordu. <gülüyor> yani bizim anladığımız şeyler kıstaslar askeri açıdan, şike açısından çok farklı. Şu olmayan şeyleri karşılaştır, yanlış mantıklar kurmak Türkiye'nin de yararına değil. Türkiye'nin dostu olmaya veya Türkiye'ye daha çok anlaşıldığı üzere ilişkisini iyi yürütmeye iyi tutmaya çalışanlar için de değil. Bu herkesin kendi bildiği dalı kesmesiyle bunu göreceğiz ve yani şimdi o kadar çok bakımdan hayatlarımıza yansıyor ki yani toplumsal huzursuzluk o, o, benim iyime kültürü olarak adlandırdığım şey icime nedir Merak edenlere, Japonya'da intihar olanları çok yüksek. Ee, özellikle işte 15-40 yaş arasında insanlarda e, neredeyse ölümlerin çok önemli bir kısmının tamamına yakını ee, bu intiharlardan kaynaklanıyor. Sebebi de e, iyiyim ekrüsünün çok, çok yaygın olması. Bu da işte bullying ee, yani işte zorbalık kültürü olarak adlandırdığımız bir insanı hedef seçip. O insanın sürekli onun ne kadar değersiz, yararsız önemsiz bir varlık olduğunu hissettirerek onu yok etmeye çalışmak. Hayatlığının yaşam enerjisini ondan almak. Okullarda da bu çok oluyor. İş yerlerinde de çok var. Çünkü işte Senpai'ye denen sizden bir gün önce işe girmiş bir hiç sizin üzerinizde Japonya'da çok daha fazla makam sahibi kabul ediyor. Çok daha etki sahibi, infus sahibi bir anlamda medeni infus sahibi kabul ediyor. dolayısıyla o kişi sizi istediği ezebiliyor yani öyle şeyler yapıyor ki aklınız hayaliniz durur yani psikolojik bir tam işkence metodu dolayısıyla işte o insanlarda bu icimeye maruz kalanlar da sonunda işte Zeponya'nın küsüründe zaten var onurlu, ölümlü diye kamikazelere kadar giden küsür P.M. dört blogda da yazdım ben bugün Anlattım bu yani hijimeyi hem de işte şeyi e, Japonya'nın o intihar kültürünü e, şey oluyor sonuçta yani hani hayatımı da kendim e, hikmeterek bitirmeliyim gibi bir samuraylardan falan da kalan anlayış var. Çünkü çocuk yaşta çünkü samuraylar ve eşleri e, intihar etmeyi öğrenirlermiş yani düşünün ki bir şey ilk ilkokul bilgisayar adeta verilirmiş kendilerine. E şimdi böyle bir kültürde de işte insanlar e, bunu bu yola çok e, sıklıkla satıyor. Türkiye'de de bizim bu zorbalık kültürü çok yaygın. Yani işte belli kesimlerin hedef gösterilmesi. Belli insanların hedef gösterilmesi. Ve onların e, yok edilmeye çalışılması ya yani, ha, tamamen hayattan uzaklaştırılmaya, e, varlıksızlaştırılmaya çalışmaları çok yaygın. Bugünün de olayı değil gerçi ama bu artık tamamen bir kültür haline geldi. Bir işte kanun hükmünde kararnamelerle e, işte veyahut işte güçlü politikacıların e, bağırı çağırı konuşmalarıyla bir tek insanların ellerinden yaşamları, yaşam sevinçleri, bağlı, yaşama bağlılıkları onu veriyor. Bir hiçbir hakları da buna karşı yok yani şey, seslerini de hiç çıkaramıyorlar. Sadece işte o şekilde hayatlarına bir şey devam edecekler, üzülerek e, kendilerine bir tek bir opsiyon veriliyor. Hayatta daha da ileri gidip seslerini çıkarır derse işte buyurun hapis. Ee, buyurun işte gözaltılar. Ondan sonra da e, tabii konuşmak giderek bedelli bir şey haline geldiği için e, insanlar bunu yapmamaya, içlerine daha çok kapanmaya başlıyorlar. Ve bence şu an Türkiye'de intihar salgını başlamıyorsa e, Japonya'nın tarzı bir kültürü olmadığı için yani intihar işte hem dinli olarak negatif olarak bakılan bir şey ben de işte şey olarak bakılan bir şey ee, genel olarak kültürde çok benimsiniz gibi yüceltilen bir şey bir yandan ölüm bu kadar kutsanıyor şey kültürü kültü var ama öte yandan da işte e, yani iyi meyli herhalde birbirimizi sonuçta herkes birbirinin boğazına sarılacak o olacak yani o tarz <gülüyor> evet böyle şey bir şey var <gülüyor> tabi dün Olur Evet yani şeyden de e, demin sen de sözünü ettin gece yarısı çıkarılan bu kanun hükmündeki kararnamelerle e, binlerce kişinin e, yani ordudan polisten e, özellikle de eğitim bakanlığından yani eğitim kurumlarından sağlık ve dinli kurum, diyanet kuruluşundan binlerce kişinin ihracının yanı sıra bu senin e, demin icime kültürü olarak da, e, nitelendirdiğine bir paralellik çekebileceğimiz bir şey de e, var. Yani görev yaptıkları teşkilatlara yeniden kabul edilmeyeceği, bir daha kamuda istihdam edilmeyeceği işte her türlü pilot lisansları silah ruhsatlarının iptal edilmesi, konutlarını kamu konutunda oturuyorlarsa ya da lojmanlarında 15 gün içinde tahliye etmeleri pasaportlarının, eşlerinin de dahil pasaportlarının şey yapılması iptal edilmesi gibi kurallar var ve mesela e, diploma denklikleri iptal edilmiş yurt dışındaki Gülen okullarının vesaire bir de e, bu tabi hayatta neler e, kendi başlarına bundan sonra neler gelebileceği nasıl toplum içinde Yeniden bir ilişkiler zinciri içine oturabilecekleri konusunda ciddi sorunlar yaratabilir. Daha üzerinde pek konuşma fırsatı da bulamadık ama ayrıca da bu geri adım atıldığı belirtilen bütün partilerin ortak önergesiyle belediyelere de kayyım atanması düzenlemesi de yürürlüğe girmiş. Yani böyle bir şey de başladı. Ayrıca demokrasinin çok en temel kurumlarından birinin de yani artık seçimin de iptal edilmesi gibi bir durum var. Dolayısıyla icime kültürünün bizde de bir hayli sonuçları beklenebilecek bir durum olduğu söylenebilir. Öte yandan da mesela dayanışma yani pardon bir de şeyi de ekleyeyim. Yani dayanışma gizliği gibi demokratik kültürün en önemli şeylerinden bir tanesi yani insan ve hatta canlılar alemindeki önemli kurumlardan biri de dayanışma empati meselesi onun da ortadan giderek silinmesine ilişkin bir şey var mesela İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Gündem gazetesi kapatılmadan önce dayanışma amaçlı nöbetçi eş genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan 9 kişiyi de ifade vermeye çağırmış örgüt propagandası yaptıkları için aralarında çok tecrübeli duayen gazeteciler var. Hasan Cemal, Nadire Mater, Tuğrul Er Yılmaz, Said Sefa, Çilem Küçükkeleş, Derya Okatan, Dicle Anter, Hasan Hüseyin Tahmaz ve Murat Uyurkulak yani romancılar, yazarlar, gazeteciler. 15 gün içinde savcılığa gelmeleri aksi halde zorla getirilecekleri de bildirilmiş. Böyle de bir durum var. Ya o kadar tabii bunlar korkunç ki her sürü dayanışan bir anlamda insan veya da işte özellikle Kürt sorunuyla ilgili e, Kürt olmayanlardan bir dayanışma e, gelmesi işte şey oluyor artık yani bir tahammül edilmeyen ve istenmeyen bir şeydir. E, suç haline dönüştük. Aslı Aydan ve Mecmiyatay gibi ayrıca onun üzerine dil bilimci eee hanfendi bir <gülüyor> akademisyen yani Türk bir anlamda hani de en önemli eserlerinden bazılarını incelasına atmıştı bilimci olarak bir kişi yani şimdi bir, ne yapılmış oluyor tutuklanıyor gerçekten ne yapılmış oluyor yani şimdi Kolombiya şimdi barışı diyoruz. Bunu Kolombiya barışı mı keşke çıkıp devlet kınasa dese ki korkunç bir şey Kardeşim, savaşın, benim siz niye barışıyorsunuz Desa. hayır bir de istedik açıklama yapıldı Dışişleri bakanlığından biz destekliyoruz diye şimdi keza moro çatışması vesaire işte bu güneydoğu asya'da onlar onunla da ilgili bir tarafız yani Türkiye olarak orada şeyiz müdahiliz yani garantörüz doğru yolu biliyoruz ama o doğru yolu hiçbir şekilde uygulamaya koymak istemiyoruz. Yani ve insanların ölümüne, işte böyle hapse girmesine şey hiç kalmak istiyoruz demek ki yani ülke olarak. Çünkü Türkiye'de devlet de doğruyu biliyor. Savaşlar kazanılamayacağını biliyor. Bu konuda defalarca raporlar yazılmıştı. Zamanında şimdi ben geçen hafta bahsetmiştim. Bu şeyde işte e, Farc'ın şey vardı e, web sitesinde Kolombiya'da işte bir kadın ve erkek e, Farc e, üyesinin birbirlerine bakarak işte yeni Kolombiya'yı kuruyoruz mi falan gibi. Aynı fotoğrafları ben 2013 evluzunda hatırlıyorum. Yani şeyden bu noktalara nereden geldi? Niye o zaman öyleydi? Niye bu zaman böyle şimdi? Niye yani gerçekten niye? Bir şey niyet ettiyseniz, yapmak için yola çıktıysanız niye ortasında bıraktınız? Yani bir gerçekten e, bir bağlılık, sadakat ister bazı şeyler. Yani ve e, İngilizce bir laf var. E, if there is a will, there is a way. Eğer bir irade varsa yol da vardır. Yol yok. Çare yok. Ne yapabilirim? Böyle bir şey yok. İrade varsa her zaman çare vardır. Sonuç işte bu bahsettiğimiz işte irade kaybı en kötü bir kültürünün getirdiği bir noktada işte en zayıf noktalarınızdan vurulup vurdu, ayini gibi e, o iğneler battıkça işte bir gün bir noktada bir iğne bakıyor ki işte orada işte bağlıyorsunuz artık e, çatışmak da isteniyorsunuz uğraşmak da isteniyorsunuz ümit kaydediyorsunuz yani bu buna gerek var mı yani bu toplumu çok iyileştirecek insan iyi şeyler yapmak isteyen insan umudunu kaydediyor çekelim gidelim. Bu da bir çare değil yani bunu ben bunu hep söylerim. Ben bunu yaşadım mutlu bir hayat değil ki yani çekildiğince. Tamam mutlu da olanlar vardır kim senin şimdi hakkını yemeyeyim veya ümidini vardı, e, endişesini karartmayım yani. Ama sonuç olarak işte mesela te, o te, pasaportu kaçırdığımızda, Viyana'da mesela British Airways yolcusu olarak Londra'dan Türkiye'ye gelen insanlar uçak zorunda iniş yapmak e, zorunda kalınca işte yanada bir gece kalacaklar. Ve Schengen vizesi olanlar e, British Airways'in misafi olarak şey yapmışlar. Otellere gidebilmişler. Schengen vizesi olmayanlar gidememiş. Çünkü ya o Schengen vizesi <gülüyor> gerçekten herhangi bir şekilde Avrupa'ya girebilmenin için tek çok zor alması. Giderek de zorlaşıyor. Yani şimdi niye bu duruma bu muameleye maruz kalsın Türkiye'nin vatandaşları? Biri demiş ikinci sınıf vatandaş maliyesi görüyoruz. Evet görüyoruz. Görü, göreceksiniz daha da çok görülecek bu gidişle. Yani bunu bize geçen Mayıs neredeyse bize şeyi kalkıyordu. Evet ama işte yani, baş gerçekten. başbakan da şey demiş zaten terörle mücadele yöntemimize karışmayın. O zaman ona ona oynatmayız, ona müdahaleyi kabul etmeyiz bize ya da değil diye. Çok net bir tavır. Yani senin P24'teki yazında bu icime kültürüyle ilgili bence çok çarpıcı bazı tespitler de var ama özellikle işte günlük dilin yani şey örnekleri Ankara'daki 10 Ekim barış mitinginde IŞİD saldırısında öldürülenlerin maçta yuhalanması ya da işte Sur Cizre Yüksekova gibi yerlerde başkalarının evlerine evlerinin mahremiyetine tecavüz edip aşağılayıcı yazılar yazan kadın iç çamaşırlarıyla poz veren jöh ve pöh işte jandarma özel harekat ya da polis özel harekatları elemanları ya da 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sivillere ateş açan onları itip kakanları Ankara başta olmak üzere kent merkezine bomba yağdıranları yani bu zorbalığı hakları görüyorlar Şeyi çok çarpıcı bir tespit. Yani sosyal medyayı yakından izleyen biri olmadığım için tahmin edebiliyorum ancak neler olabileceğini yani. Ve insan dehşete kapılıyor gerçekten. Tabii ki ya troller, anonim şeyler, hesaplar vesaireler. Yani onlar işte hayatta da isimli olan hesaplarda var. Ama her neyse yani sonuç olarak işte şey... Büyük bir hakikaten zorbalık e, yapılıyor. İnsanlara korku sürekli veya da eziyet, üz, üzüntü pompalanıyor. Şu bu şekilde e, hakaret ediliyor devamlı. Sen şöylesin, sen böylesin, sen işte böyle işte toz parçası kadar değersizsin. E, iyi, i̇yi yok olayım o zaman. Yani bu kadar kolay da değil yok olmak maalesef. Kusura bakmasınlar, bir ülkenin yüzde bilmem kaçı birdenbire böyle bir toz parçasına dönüşemiyor yani. Çünkü gerçekten e, kitlelerden bahsediyoruz yani bu FETÖ'ydü, ZETÖ'ydü, KETÖ'ydü falan ötesinde bir şey yani bu hakikaten bu insanların birbirini uygulamaya başladı bir kabul yöntem sadece devlet veya sadece siyasetle yapmıyordu evet yani kadın cinayetleri her tarafta, her tarafta onu da alın, onu da alın, onu da götürün bak bu FETÖ'cüdür hani, ihbarlar, şeyler e, dediğim gibi yani e, hakaretler mi hiç falan filan yani bunu herkes yüzüne yapmaya başlıyor ve e, o ijime maskesi çok acayip bir şey. E, Birçok insan Japonya yani o kadar e, bir anlamda e, bir, çok var da bir kültür. Yani burada insanlar size işte çok öyle inanılmaz iyi davranıyorlar ki böyle aaa böyle falan alıyorsunuz. Fakat onun aslında o ijime kültürünün olması da çok ilginç bir şey. Yani birden maskesini çıkarıp o bütün nezaket maskesini canavara dönüşen Doktor Jacqueline Sirha gibi bir sürü şey insan var. Evet yani bu, evet. bu Türkiye'de mesela bu işte kadın cinayetlerinde özellikle ortaya çıkan e, ya benimsin ya da toprağın olacaksın mantalitesinin çok yaygın bir şekilde hakim olduğunu gösteren çok sayıda yeni haber giderek artan sayıda ya medyada daha fazla çıkmaya başladı ya ben ya da bizler daha fazla görmeye başladık ya da gerçekten de artıyor bilmiyorum ama bu yani kavga ettiği insana ertesi sabah gidip kafasına doğrudan doğruya kurşun sıkarak halleden insanlar da var meseleyi yani bu sayıda bu tarzda çok sayıda haberle karşı karşıya kalıyoruz doğrusu eğer aslında yani bir anlık sevri hareketlerden çok çok kanlı ve bir şey bir yandan da saldırgandı ve içteki işte eziklikten kaynaklanan ancak ezince başkasının kimlik bulabilen bir e, duygusal bir psikolojik halin çark psikolojinin de etkileri var. Yani bundan dolayı e, işte hep işte cinayetler böyle Türkiye'de yok efendim hemen işte silahına davrandı, öfkeyle işlendi falan filan dedi ama bunun ötesinde yani gerçekten planlı programlı şekilde insanların e, varlıklarını yok etmeye yönelik bir şey görüyorum yani zayıf noktası nedir diye bir şey yapıp hesap kitap yapıp e, saldırdan davrananlar ve yani hani vicdanlarıyla baş şey bırakalım desek o da yok vicdan olsa zaten yani böyle şeyler yapılmaz. Dolayısıyla öyle işte hesap da soranıyorsunuz hukuk bu anlamda size bunu bu imkanı vermiyor zaten. Ee, onun dışında işte geçer akçede bu toplumsal kültürü de bu ilim kültürü olunca bu sefer e, sessizce öbür tarafa bakmayı tercih ediyor birçok şey, insan. Evet. Tabii bu arada asıl konuşacağımız konulardan e, pek bahsedemedik. E, Japonya'nın afrika çıkartması var. Bu arada. Evet onu da konuşacaktık. Ee, o çok önemli. Belki onu haftaya da konuşma imkanı bulabiliriz. Peki öyle yapalım. Japonya çok çarpıcı bir şeydi çünkü o. Bir de Japonya'dadır. Bir de seller evet. e, ba, e, bir bayağı ciddi bir e, fırtına ve sel durumları olduğunu da okuduk. Onları da soracaktık. Bu arada da Evet, kasırganın biri geliyor, biri gidiyor. geçen evet. vardı. Gündelik hayatın parçası oldu. Tabii Türkiye'de de belki görmüşsündür. Bir son dakika haberi gibi geldi. Artvin ve Rize'de çok şiddetli yağış. Tabii ki felç gene Artvin'de 3 yurttaşın kayboldu. Rize'nin Fındıklı ilçesinde de 13 yaşında bir çocuğun kaybolduğu haberleri vardı. Bu da artık olağan hmm. e, norma, yeni normaller safında geçiyor. Yani ya orman yangınları ya da e, seller bu da bizim sık sık üzerinde konuştuğumuz bir şeydi Japonya'da da no, olağan olan hal almış e, böyle bir durum peki bu Afrika çıkarmasını filan e, haftaya konuşabiliriz biz haftaya konuşalım bu kasır galifimizi kestin pardon yok bitirirken ben Hayaku Kai demek istiyorum çabuk iyileş <gülüyor> teşekkür ederim <gülüyor> E, bu e, biraz bir işte şeye bağlı, kıymetlendirilmeye bağlı yani herkesin yüzünü çevresindekilere gerçekten destek olsun. Kıymet versin, değerlendirsin, bunu hissettirsin çünkü işte Vedat Türk Ali'yi bu. Bir cenazesiyle yolladık, dünyaya ve ışıklar için bu çünkü herkes öyle söylüyor e, yani bir şey klişe laf oldu ama hakikaten e, zamanında kim işte mesela böyle değerleri yazarları ya da işte çevrimizde ya kim varsa ki? hiç önemli de değil yani illa bir entelektüel aydın vs. olması gerekmiyor e, zamanında e, yüceltelim zamanında onlara değer değerini hissettirelim çünkü işte zaman geçiyor mesela. <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Çok teşekkürler. Hayakul hayatlık hukuk. Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık gaste. Cem Çetinle spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem Bey. Nasılsınız? İyiyim. Sevgili Can Günaydın. Sen nasılsın? İyisiniz inşallah. Gayet iyiyiz. Evet, evet. <gülüyor> Tabii, her zaman olduğu gibi. Ee, ya ben şeyi sorarak başlamak istiyorum. Evet. Ee, hiç yakışıyor mu? Beckenbauer'e de yolsuzluk soruşturması başlatmışlar. Yani im, im, imparator lafını da Fatih Terim'i biz Beckenbauer'dan aldık. Genç kuşaklar belki bilmez ama ona da Kaiser derdik biz. Evet. Ee, anlamına geliyor Almancası yani. Ee, Sezar. Ee, yani şimdi Sezar'a Beckenbauer'e yakışıyor mu bu yolsuzluk? 2006 Dünya Kupası'nda görevini kötüye kullanarak FIFA ile bağlantılı 6,7 milyon avroyu aklamaktan soruşturma başlatılmış İsviçre federal savcılığınca. Ne oluyor? İmparatora. Yani futbolda biliyorsunuz yaklaşık yani Platini'ye başlayan süreçte işte ile devam etti. Şimdi yani O, o iki ve karşı ...ya da o bin parçalarına karşı gelişilmiş bir operasyon var. Yani ben o operasyonun bir uzantısı olarak e, görüyorum bu süreci. Yani bu demek değil ki yani bir şey yapmadılar da e, hmm. suçluyorlar. E, tabii ki bu para trafiği futbolda e, sadece şifa içinde değil. Dünyanın hemen ülkesinde bu çünkü çok kolay kazanılan bir para var... ...çok hassas bir nokta futbol... E, ...dokunulmazlıkları var... ...futbol camiasının... E, ...karanlık mekanizmasındakiler... ...yönelik... ...tabii süistim, ister istemez bu da beraberinde... ...suistimalleri getiriyor... E, ...ama... E, ...tabii ki bu bir operasyon... ...yani bu... operasyonlar Amerika var dünya şampiyonasını Amerika'ya falan vermesi bunun yerine yani Katar'de gerçekleşmesi oradan sonucunda da tabii işte ilk önce mimar platini uzaklaştırdılar daha sonra Blatter'i tabii Blatter'de bundan nasibini aldı şimdi o ekipten kalan yani bizim bekembawuzu şimdi bekembawuzu da bir şekilde bu yolsuzlukları çıkartarak daha bir ederek e, yıpratıyorlar yani. E, gerçekten e, hayal kırıkları içinde ben sizin belirttiğiniz şekilde izliyorum. Hepimizin idolüydü. Ailanlıklı geldik. Ama acaba e, futbol içine girince bu süreç kaçınılmaz mı oluyor diye, diyerek kendi yani kendime sormak Evet. Can alıcı sorulardan biri o. Çünkü ben bunu düşününce e, şeyi de hatırladım. E, Franz Beckenbauer'in e, yıllar önce yaptığı bir açıklamada Almanya'nın dünya şampiyonu olan e, defalarca yani dünyanın en iyi takımı olarak nitelenmesine yol açan meşhur ekipte kaptanı iken onun liberosu ve işte sonradan kaptanı belki kan nakilleri yaptıkları bir takım güçlendirici doping olarak şeyde olmayan ama kanları şeyden geçirilmiş oksijen bakımından zenginleştirilip Tekrar kendilerine nakledilen e, olaylardan bahsetmişti. O zamandan beri biraz tereddütle bakıyorum bu işlere. Doğrusu. E, evet, yani e, şunu da kabul etmek lazım yani üst düzey e, spor yapan e, herkesin yani bu takviyeleri e, yani takviye takviyeleri sektörel olacak mı? Aldıklarına inanıyorum çünkü e, olan bir performans ortaya koyuyorlar. Yani bunlar sadece. Ee, çalışmanın e, ürünü olmuyor tabii. Yani e, bu takviyeler ciddi bir rekabet var. Yani bizim rekabetin çok uzaklıyız. Her açıdan çok uzaklıyız. Tabi anlayam anlayamıyoruz, takip edemiyoruz ama e, bilimsellik de var tabii. Yani bunlar, e, öyle çok kolay işler de değil. İşte doktorluğuyla e, bir ortak çalışma, bir program falan e, yapılıyor tabii ama bazı ilaçlar var, bakıyorsunuz doping kabul ediliyor ama aradan birkaç yıl geçiyor onlar doping olarak kabul görüyor. İşte bir takım uygulamaları var, bir takım uygulamaları doktorlar buluyorlar. Bunlar bir buluş olarak kabul görüyor yolun başında. Ama daha sonra bunların işte bir şekilde doping olduğu anlaşılıyor. Karmaşık bir süreç yani o dönemde belki bu bahsettiğiniz o işte kan olayında... Geliştirilen doktorlar, işte Almanlar konuda, İspanyollar, Doğu işte bu konuda çok ilerli, ilerlemiş konumda olan insanlar. E, belli bir adet içine giriyorlar tabii ister sporcuların performansını maksimize etmek için ama tabii daha sonra bu e, buluşların e, önemli bölümü de doping olarak e, kabul görüyorlar. Evet peki buradan bir de şeye atlayalım hazır Kaiser İmparator filan demişken Türkiye'de İmparator diye sıfatı artık pek fazla kullanılmıyor Fatih Terim'in ama ne yapıyor istifa etti mi etmedi mi anlaşılamayan muğlak kalan alca karanlık kuşağı içinde kalan bir durum vardı. O nedir? Durum. Evet. Ee, çarşamba günü e, Rusya maçından önce e, basın toplantısı vardı Fatihlerim. E, ben de televizyondan takip ettim. Bakalım ne anlatacak, ne söyleyecek diye. Yani e, futbol dünyasının içi karışık gibi geldi bana <gülüyor> bir parça Fatih'in e, Fatihlerimin e, Fatih basın toplantısında e, söyledikleri yani e, diyorlar ki işte yani Fatihlerimiz ne oldu Fransa sonrası? Gereğine neyse onu yaptım diyor. Yani o gün beni sorumlu ilan ettiler. Ben de bana yakışanı yaptım diyor. Sonra da diyor ki ne anlarsanız diyor yani, yani şunu söyleyemiyor. Ben istifa ettim ama istifam kabul görmedi diyemiyor. Yani neden insanlar istifa kelimesini telaffuz etmekte bu kadar çok çekinirler ya da telaffuz etmezler? Çünkü imparatorlar istifa edemez. Ne olur imparatorlarsa hiss-i mi o zaman o zaman alınırlar. Alınırlar. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> halledilirler halledilirler <gülüyor> halledilirlermiş pardon <gülüyor> yani e, büyük bir e, bilmiyorum basın toplantısını izleme şansınız oldu ama mutlaka izleyin yani. Milli takımın teknik direktörünün e, bu şekilde e, bir basın topla, kendisine sorular yöneltiliyor. Hiçbir cevap ne anlarsınız diyor. İşte ben so anlamaya çalışılıyo. Hani bu, ben... bunun adı basın toplantısı mı oluyor? Sonra <gülüyor> bunun adı bas, basın toplantısı oluyor yani. Sor mesela Me Mehmet Demir Demirkola <gülüyor> evet. e, aralarında bir polemik oldu. Arda konusunu e, ki ben de çok merak ediyorum yani. Geçen yıl belki hatırlarınız aldıda 6 ay cezalıydı Altay oynayamadığı dönemde bir dönem oynayamadığı dönemde milli takıma davet edildi şimdi Retard, kaptan, olarak. E, kaptan olarak şimdi e, iyi bir sezon açılışı yaptı Barcelona'da ama bu sefer e, milli takıma davet edilmiyor e, tabi ister istemez bu bir çelişki ile beraberinde getiriyor önemli bir soru yani oynamayan bir oyuncu milli takıma alırken e, çok iyi bir sezon başlangıcı yapan bir oyuncu niye almıyorsun milli takıma yani bunun cevabını net veremiyor yani e, net veremiyorsam demek ki ortada e, birilerinin pek çok insanın bilmesini istemediğiniz bir şeyler var ya, yani bir şeyler yaşanmış siz de bu sürecin parçasını oluşturuyorsunuz yani e, kim, kim, neyi kimden saklıyorsunuz yani siz Türkiye'nin milli takımısınız e, herkes bütün insanlar bunu bilmek mecburiyetinde. sen de bu takımın e, patronu insan bunu açıklamak durumundasın ee, ne oldu? Ne oldu da e, Arda Milit Akın'la alınıyor? Yani ben Arda fanatiği değilim ayrıca bunu da belirteyim ama e, işte ortada abuk sabuk bir şeyler dönüyor. Yani, e, şey, çok... Cem ayrıca da şey bir başka abuk sabukluk var tabir caiz ise eğer söyleyelim. <gülüyor> e, yani e, bu istifa tek taraflı bir müessesedir zaten. Bunun kabule bağlı bir şey değildir ki özellikle de milyonlarca avroluk büyük gelirler elde edilen bir şeyde çok önem taşır bu yani böyle bir görevde dünyanın en çok para kazanan yani şey yapılan maaş alınan yerlerinden bir tanesi Türk futbol direktörlüğü. Üçüncü işte, futbol şampiyonasında en çok kazanan üçüncü ya da dördüncü teknik rektördü. E, evet, o zaman da bunun istifa edip etmemesinin herkesin bu paraların ödenmesinde katkısı olan bütün vatandaşların vergi verenler olarak bilme hakkı vardır diye düşünüyoruz. Demokrasi e, herhalde. ise e, Tabii zaten bunu daha önceki programlarda da evet. Bunun için buna e, vurgu yapıyorum. E, yani, Maliye Bakanlığı'nın e, bu işe el atması lazım ama Sanki bu zaman diliminde bu süreç futbola da yansıyacak yani. Ben bir takım şeylerin gitmediğini, bir takım ciddi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Bu bası toplantısındaki söylemlerden, yaklaşımdan ve partilerimi de hiç rahat görmedim. Yani ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Ve işte mesela Mehmet Demirkolu şu soruyu da sordu, çok hoşuma gitti. Sayın Tez dedi e, basın toplantısının başından bir sorduğumuz soruları bir takım cevaplar veriyorsunuz. E, siz dışarıdan biz olsanız e, bu fanatiklerin vermiş olduğu cevapları tatminkar bulur e, musunuz şeklinde <gülüyor> çok, çok çok çok güzel bir soruydu. Yani buna bile cevap veremeli. Yani verdiği cevapların hiçbir tatminkar değildi. Hep üstü kapalı, hep yani 18 içine girip Topu kaleye atmak yerine içinde sürekli pas yapıyorsunuz. Yani kaleye gidiyorsunuz yan paslarla e, gol atm yani, atmıyorsunuz. Yani bu, bu ne, ne oluyor? Demek ki ortada bir, e, iyi gitmeyen bir takım problemler var demek. Bir de çok güzel bir noktada değiliz. Yani istifa tek taraflı Yani sen e, başarısız olduğunu düşünmüyorsan ya da zaten başarısızsın. İstifa verirsin. Federasyon ister kabul eder ister kabul etmez yani. E, ama sen istifanı vermek mecburiyetindesin ee, ama hiç kimse tabii bizim maalesef spor basınımız da e, çok e, gazetecilik yapmaktan ziyade halkla ilişkiler amaçlı bir e, gazetecilik e, yapıyorlar yani sorular e, çok e, şey değil yani e, kamuoyunu aydınlatacak ya da ne bileyim sorgulayan sorular değil e, al vergülüm ver e, şeklinde e, basın toplantıları düzenleniyor e, bu da tabii e, bir takım gerçekten ortaya çıkmasını e, izin vermiyor. Ama yani ben çok çok üzüldüm ve dehşete düştüm. Yani e, bu şekilde e, bu işin gitmeyeceği bir gerçekliği de e, diyor ki çok başarılıyız diyor. Yani işte, şampiyonasına gittik diyor. Yani, çıktık, diyor. Hollanda bile gidemedi diyor. Tabii Hollanda <gülüyor> gidemedi mi? ama işte Hollanda Yunanistan'a kendi sahasında hazırlık maçında kibir yenildi. Yani Hollanda futbolu şu anda ciddi bir ilme kaybetmiş. Düşüş, düş, Düşüşte olan bir ülke. Ama e, diyemiyor ki bizi İzlanda geçti ya da Çek Cumhuriyeti ya da oraya katılan basama insuları. Diyemiyor ki tamam Hollanda'ya geçtik ama Çek Cumhuriyeti ve İzlanda'nın da gerisinde kaldık. Yani bunu nasıl açıklayacaksınız? Ya da 24 tane takım katılıyor Avrupa Şampiyonası finallerine. Yani 8 takımlı dönemler, 16 takımlı dönemler gitti. 24 takım zaten. Biz o 24 takım arasına Giremiyorsan zaten yani bu ülkede futbol hiç e, para bu kadar kulüper para alçamasın yani. Avrupa'da kaç tane ülke var ki zaten toplamda yani. İşte UEFA'ya bağlı 52 tane ülke var. Ama tabi 52 ülkenin arasında e, Marino gibi, Ligtes'ten gibi ufak ufak bir sürü ülkede var ama biz zaten ilk ondayız işte. Diyoruz ki ligimiz e, Avrupa'nın ilk on ligi arasında. işte harcanan paraları görüyorsunuz. Yani korkunç. Bir de Türkiye'de inanılmaz korkunç paralar harcanıyor. Yani buna Maliye'nin e, Maliye bakanının el atması lazım. Bu vergi oranlarının yüzde otuzlara yüzde kırklara çıkartılması lazım. Çünkü bu vergi oranlarını düşük tuttuğunuz müddetçe ki bu çok sakıncalıdır. E, biz e, kulüpler batar. E, bu süreçte de sadece anlaşılır. E, liraylar kazanır ve futbol da kazanmaz yani, altyapı da kazanmaz Cem sen ne diyorsun ya Apple bile e, dünyanın en büyük en karlı şirketi 10 bin, binde 10 binde 5 vergi öderken ne yüzde %40 vergi mi ödersin Ağzından çıkanı işitiyor mu senin <gülüyor> ve Apple apple beni Ben futbol <gülüyor> ama e, <gülüyor> e, Avrupa'ya baktığımız zaman yani e, Fransa'da İngiltere'de Almanya'da e, vergi oranları yüzde otuz beş ile Fransa'da hatta %50'ye kadar çıkıyor yani yüzde otuz beş ile yüz arasında veryo deniyor e, Türkiye'de de e, bu vergi oranlarını yükseltmek lazım ama Maalesef işte e, üçüncü şahıslar para kazansın diye e, bu vergiler çok düşük tutuluyor. Ve burada da en büyük zararı hem devlet görüyor hem de kulüpler ciddi şekilde borçlanıyorlar Yani e, bu UEFA'nın financial fair play çerçevesinde e, tabi biraz e, kulüpler kendilerine çeki düzen vermek mecburiyetine geldi ama e, bu konuda da e, devletin e, mutlaka ve mutlaka bu vergi konusunda bir düzenlemeye gitmesi lazım bu kadar çok profesyonel kulübe ihtiyaç yok zaten ülke futbolu ortada ama dönem paraları gördükçe bu konuda çalışan hem akademisyen hem spor adamı olarak nutkunu tutuluyor ya yani inanamıyorum yani olacak şey değil bunlar yani hala para, hani işte Ceneri Cener Erkin aklıma geldiği için Beşiktaş kendisine bir dönem bir sezon için yanılmıyorsam bir buçuk bir altı milyon euro ödüyor yani e, bu oyuncu ne yapmış ne etmiş ya, bu ülkede e, bu kadar e, ekonomik problemler varken insanlar geçim sıkıntısı yaşarken e, bu kadar borç varken bu paralar nasıl öğrenebiliyor yani, kulüpler bu kadar para da kazanmıyor istedir bir olayın o boyutu var. Ee, yine biz e, Fatih Terim'e geldikce konuşsak e, işte e, söylenen bir başka yaklaşım daha var i̇şte biz 13 bak üst üste kazandık. İşte ortada başarılı bir milli takım var diyor. işte 13 e üst üste kazanıyoruz ama ne ikmetse son dakikada mucizeler sonucu biz Avrupa şampiyonası da üçüncüler kontenjanından gidebiliyoruz. ...bunu da başarı olarak kitlelere sunması... ...tabii ki kabullenebilecek bir şey ...ama insanlar da buna inanıyorlar yani... ...işte başarılıyız... ...itiraz etmiyor değil mi kimse... ...bir Mehmet Demirkol bir soru soruyor... ...onun dışında kimse soru da sormuyor... ...anladığım kadarıyla... E, tabii, ...bravo sonuçta. imberadore falan diyorlar... <gülüyor> ...aynı aynen ama... Işte ...Hırvatistan maçıyla... E, ...Dünya Kupası elemeleri başlıyor... E, ...pazartesi akşamı ...ik sıramızı Zagreb'de Hırvatlar karşısına vereceğiz... Ama yani ben e, bu milli takım bu eleme maçlarında yani Fatih Terim'in 5 e, maç çıkartamaz gibi geliyor bana. Görelim bakalım evet. Peki bu, bir de şeyi de sormak istiyorum. <gülüyor> Önemli bir gündem konusu olarak e, ta, Aziz Yıldırım'a ceza verildi. Sonradan tahkim kurulu 120 günlük cezasını 45 güne indirmiş. Aziz Yıldırım da Fenerbahçe Anonim Şirketi'nin başkanı. Şirketler demişken bayağı diğer kulüpleri ve şirketleri ağır şekilde suçlayan açıklamalar yapmıştı. O yüzden de takım hem para hem de katılmama cezası, hak mahrumiyeti cezası vermişti ama onu da indirmiş. Evet. Yani bu cezaları e, neye göre veriyorlar, hangi sesellere göre veriyorlar? Yani gerekçeli karar da tabii hiç... Bir zaman okuyamıyoruz, göremiyoruz. Sadece kararlarlık kamuoyuyla paylaşılıyor, yansıyor. E, kim'e ne veriliyor? Herkese bu cezalar eşit mi veriliyor, e, verilmiyor mu? Tabii bunları bilemiyoruz. Ama daha sonra da işte yapılan itirazlar, e, tabii o itirazlarda belli kriterleri göre yapıyoruz. Biz gereksiz karar veremediğimiz için tabii e, neden tahkimde böyle bir e, geri adım atıyor ya da e, bu itirazı yapanların e, itirazını kabul edip bu cezaları düşürüyor. Tabii bunları. E, yorum yapabilmek tam bilgi sahip olan mümkün değil ama işte hala her alanda olduğu gibi komisyonlarda diyelim ki siz Galatasaraylısınız aa Fenerli için bir şey geliyor tamam bas ceza ediyorlar basıyor tam ya da bir dönem komisyonlarda Fenerbahçeli'le oluyor, işte Galatasaraylı'la anormal cezalar veriyor vesaire vesaire yani e, hakkaniyet olması lazım. Herkese e, eşit mesafede bütün kurallar, bütün kanunlar, bütün yaptırımlar, cezalar herkes için aynı olması gerekiyor. Ama işte maalesef herkes için aynı olmadığı zaman işte tahkimde e, bu verilen cezaları e, düşürmek mecburiyetle kalıyorlar gibi geliyor bana. Benim yaklaşımdan ben bu şekilde olacak. Evet, orada da büyük bir şey var... Belirsizliğin hakim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde. Evet, evet. İşte oferal az yıllarım hatırlasın, TV'nin özel bir portresinde, işte dolatesslerin dedi. körledi, herkes ayaklandı ama işte bu tünetkenin yüzde dönüşte havalimanında güzeltme alınması, işte Arif Erdem'in yolum ortada. Ee, Hakan Şükür ee, ve 3 e, Temmuz sürecine baktığımız zaman da e, hiç bu süreçten ya da almayan bir Galatasaray e, de var yani ya da e, bunun bedenini en büyük ödeyen en şekilde ödeyen Fenerbahçe Fenerbahçe'de var e, tabi Aziz Yıldırım'ın bütün sözcüklerinin fikir olmamakla birlikte pek çok yaklaşımının da e, tabi ki doğruluğuna inanıyorum yani e, tabi biraz da bu süreci şu aşamada kendi lehlerine de kullandığı bir gerçek ama e, en çok canı yanan e, kulüp olarak da e, kabul etmemiz gerekiyor maçı. Bakalım ilginç gelişmeler de yaşanıyor e, bu süreçte. Daha neler yaşayacağız e, birlikte görelim. Evet. E, biraz da tenis var mı? E, Grand Schlem, e, yılın son Grand Schlem e, tünurası evet. Amerika açık devam ediyor. E, bir, bir dakikamız var. O zaman var. Çağla, yani Çağla'ya yine dikkat çekmemiz lazım. Ee, yine ana tabloda mücadele etti. İlk tur maçını kazandı. Çağla, İzledi. Büyük Akçay. Akçay, evet. evet. Ee, i̇kinci turda da 14 numaralı seri başı Kivitola e, bir varlık gösteremedi diyebiliriz. Sen ne kadar ilk de altı taybereye gitse de ee, bir parça Kivitova'nın e, şeyinden inişli çıkışlı performansından kaynaklanıyor ama şunu kabul etmemiz lazım. E, ana tabloda biz Türk sporcusunun olması bence çok büyük başarı. Yani biz çok uzun yıllar yani bunu hayal bile edemezdik. E, şu anda e, bir Türk kızı e, Gülhan Şirambir'in ana tablosunda mücadele ediyor. E, i̇lk turda elinebilir, ikinci turda elinebilir vesaire, vesaire bunlar çok önemli değil. Şu aşamada çok önemli. Yani bu aşamada önemli olan Çağla'nın artık Gran Şirambir'in ana tablosunda mücadele ediyor olması Tabi şimdi bu sayıyı da e, yukarı çekmemiz lazım. E, Tabi beklentileri biraz e, yukarı çekmemiz gerekebilir. insanların beklentisi işte bir tur geçsin, iki tur geçsin, üç tur geçsin şeklinde de olabilir ama bu işte hiç kolay değil. Tenislik rekabet bireysel spor dallarında içinde en yüksek olanıdır. Bunun içinde en zor olanıdır. E, Tabi bu aşamada ben Çağrı'nın e, her virajların ana tablosuna yer almasını bir başarı olarak görüyorum tabi erkeklerde daha bunun çok güzeldayız İşte Marcel İlhan var o elemeleri geçemedi ama de biliyorsunuz bir devşirme yani e, özübek asıllı bir sporcu tenisin altyapısını e, kendi ülkesinde almış bir sporcu ama erkeklerde hala biz e, elemelerde bile mücadele edecek bir rakete sahip değiliz e, bunu da göster, yani Çağla'nın başarısını vurgulamak için söylüyorum bunu bir de şöyle bir gerçek var Diyorlar ki işte kardeşim Çıkacak yenecek seri başı Ne raketler var çıkıyor seri başının çatır çatır yeniyor Şimdi bu Bir Slovak raketi için geçerli olabilir Bir Çek Cumhuriyeti için geçerli olabilir Bir Polonyalı bir raket için geçerli olabilir ama Çünkü neden? Oradaki sporcular Zaten sürekli bu Tablonun içinde yer alıyorlar Ve onların bir genç raketi Karşısına bir seri başı çıktığı zaman Evet ben onu yeneceğim e, ağrısıyla çıkabiliyor ve yenebiliyor. Ama tahmin ediyorum bizim raketimizin kanser bir seri başı çıktığı zaman yani bizim sporcumuz da antrenör de hay Allah ya bir seri başı çıkmasaydı da yani içimize göre bir raket çıksaydı hiç olmazsa kazanma şansımız olurdu e, düşüncesinde olduklarını düşünüyorum. Tabi bu bir süreç. Yani biz de e, bu e, tabloda oynuyor, oynuyor, oynuyor, oynuyor, oynuyor. Düşüncemiz de değişecek, yaklaşımımız da değişecek. Ama bu açıdan gerçekten Çağlayı ve Antrenörünü de Can Ünaydın'ın de hakkını vermek lazım. Yani 3-4 seneden beri e, sürekli birlikte çalışıyorlar. Can e, e, de bir çıkarmıştı e, Grand Slam'lerde Grand Slam oynamaya başlatmıştı Marseille'li ama daha sonra da e, ayrıldı bu ikili. E, bu ayrılıktan sonra Can Çağlay'la çalışmaya başladı ve bu birliktelik e, Çağlay'ı şu anda Gülhan işlemlerde ana tabloya kadar taşıdı. Can'ın da hakkını vermek lazım. Yani antrenör faktörü de çok çok önemli. Aynen, Sporun evet. her dalında çok önemli. Biz bazen sporcuların üzerinde odaklanıyoruz ama antrenörleri göz ardı ediyoruz. Can da diyebilirim ki şu anda e, tenis sadece tenis düzenli seçim ama e, tüm spor dallarına baktığımız zaman e, Türk sporunun en değerli antrenörlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Peki. Çok teşekkür edeceğim. Görüşmek üzere. Görüşmek i̇yi çalışmalar dilerim. İyi günler sevgili can. Evet. Programın bitişinde de açık de bitirmiş oluyoruz bu şekilde. Bitirirken de bir parça daha çalalım. İstanbul şiirinden yapılmış ve da Türk bir Bekle Bizi İstanbul şarkısıyla bitirelim. Vedat e, Türkeli'nin de dün toprağa veril, verilen önemli yazar, aktivist, şair, az sayıda şey, şiir yazmasına rağmen de o alanda da gayet başarılı olan... E, veza Türkeli'nin arkasından İstanbul şiiri şöyle e, sözleri de salkım salkım taneyleri estiğinde mavi patiskaları yırtan gemilerinle uzaktan seni düşünürüm İstanbul diye başlayan ve uzaklardan ve uzaklardan seni düşündüğüm bu günlerde sen şimdi haramilerin elindesin İstanbul diye devam eden sonunda da bekle dinamiti tarihin bekle yumruklarımız haramilerin saltanatını yıksın bekle o günler gelsin İstanbul bekle sen bize layıksın diye biten şiirini şimdi çeşitli sanatçılar korusundan dinleyeceğiz Edip Ak, Bayram, Müslüm, Gürses Işın Karaca, Suavi, Hayko, Cepkin Öykü, German Rutkay, Aziz Haluk Levent, Bubat 84 ve yetkin dikincilerin de aralarında yer aldığı bir sanatçılar korusundan İstanbul bekle bizi İstanbul hepinize günaydın günaydın, günaydın. günaydın. boşalık çekilmedi bunca cihazlar İstanbul bekle bizi büyük ve sakin Süleymaniye bekle parklarında, köprülerinde kulebelerinde Meydanlarında Mavi denizlerle yaslanmış Beyaz tahta masalı kafelerinle bekle Bir kuşa yine hayat satan Toprağının karanlık sokaklarında Koyun koyuna yatan Kirli çocuklarınla bekle bizi Bekle zafer şarkılarıyla Caddelerinden geçişimizi Bekle dinamiti tarihil Bekle, cumhurlarımız haramilerin salkanatını yıksın. Bekle, o günler gelsin İstanbul, bekle. Sen bize layıksın. Salkın salkıntan yelleri estinde Mavi patiskaları yırtan gemilerinle liğinde akşam Adalarında bahar Süleymaniye Çekilmedi bunca acılar Büyük ve sakin Süleyman de bekle Koyun koyuna yatan çocuklarınla bekle, bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi. stay